İnançları nedir? İnançlarını nereden alıyorum? Ona göre artık ehli sünnet ile maturidiliği siz kıyas edersiniz. Bakarsınız doğru mu? Doğru. Doğru değil midir? Maturidilik el maturidi ismi bu şahsın ismi Muhammed İbni Muhammed İbni Mahmud Ebu Mansur el maturidi ismi Muhammed İbni Muhammed İbni Mahmud Ebu Mansur El Maturidi. Maturidi diye isimlendirilmesinin sebebi kendisi Maturid denilen yerde doğmuştur. Bundan dolayı Maturidi denilmiştir kendisi. Ancak ismi Muhammed İbni Muhammed künyesi de Ebu Mansur El Maturidi'dir. Doğum tarihin tam olarak bilinmiyor. Çünkü e, garip olan e, Maturidinin hayatı fazla geçmiyor kitaplarında. Çok az bir şey geçiyor. Hayatı o kadar. Hatta e, Maturidilerin kendi kitaplarında dahi hayatını e, fazla anlatmıyorlar. Çünkü e, tam olarak bilmiyorlar. Doğum tarihini bilmiyorlar. Ancak vefat tarihini Hicri 333 olarak e, diyorlar. Dolayısıyla kendisi 330 Hicri 333'de e, vefat etmiş. Maturid'de de denilen Semerkant'te olan yani şu anki Tacikistan, o bölgeler. O gibi beldelerde e, Semerkant, orada e, Maturid denilen bir yer ismi varmış. Ona e, nispet edilmiş kendisi. Kendisinin e, kitapları var. E, ve bize kadar gelen en meşhur kitapları, en önemli kitapları, e, birincisi Kitab-ı Tevhid. E, kendi akidesini, kendi felsefesini beyan eden kitap. İkincisi de tefsir, o da Tevilat Ehl-i Sünne isimli bir tefsiri var. Tevilat ehl Sünne. Bu tefsirin bazısı bize kadar gelmiş. Hepsi bize kadar eh, gelmemiş. Peki bu maturidilik ekolu, mezhebi kendi zamanında mı çıkarttı? Ben böyle bir şey çıkarıyorum mu dedi? Yoksa kendisinden sonra mı çıktı? Maturidilik ekolu, mezhebi, okulu Kendisinden sonra çıktı. Kendi zamanda ben böyle bir mezhep kurdum, şey kurdum e, demedi. E, dolayısıyla maturidiliğin, maturidi inancının üç tane e, merhalesi vardır. Birinci merhale, e, tesis. Yani kurma. Böyle bir inancın ortaya çıkmak. Bu da Ebu Mansur'un maturidinin hayatında olmuş. Kendisi e, felsefeden dolayı mutezileyle, münakaşa ederek ederek kendi ekolunu, kendi inancını ortaya çıkarmış. Ta ki e, ikinci devri ise e, mezhebin inancın oluşma bir e, merhalesi. Bu inancın, bu merhalenin oluşması. Bu da kendisinin vefat ettikten sonra, Ebu Mansur Mansur'un Maturid'in vefat ettikten sonra hicri e, dördün, e, hicri 400'e kadar devam etmiş talebeleri tarafından. Kendisi öldükten sonra talebeleri bu mezhebi, bu ekolu oluşturmaya kalkmışlar. İnsanları davet ederek, bizim mezhebimiz bu kitap yazarak oluşturmaya kalkmışlar. Hicri e, 400'e kadar. Üçüncü merhale ise, bu da matür dilin dünyaya yayılma merhalesi. Bu da Hicri 400'den bu zamana kadar devam etmiş. Ta bu zamana kadar yayılıyor. Özellikle Osmanlı hakimiyeti ele geçirdiğinde bu inancı, bu maturidilik inancını benimsemiştir. Ve ele geçirdiği yerlerde bu inancı kendi alimleri tarafından yaymaya başlamışlardır. Bu maturidilerin en büyük alimlerin en büyük şahısları, çok şahısları var. Fakat en büyükleri ve en önemlileri birincisi Ebu yusr el-Bezdevi. Bu adamın ki bu Ebu yusr el-Bezdevi'den de bazı nakilleri yapacağım. Onun için söylüyorum size. Dolayısıyla anlatacağım maturidilerin inancını anlatacağım ya size az sonra. Bu şahıslardan nakilleri yapacağım. Başka kitaplardan değil. Yani <gülüyor> Maturidilerin en kaynak, en önemli kitaplarından kendi inançlarını size anlatmaya çalışacağım. Aynı şekilde Ebu'l-Me'inen Nesefi, Tapsiratü'l-Edille isimli kitabı var ki bu Maturidinin kitabı tevhidden sonra en önemli kitaplardan bir kitap. Aynı şekilde Maturidilerin en önemli şahıslarından bir tanesi Necmuddin, Ömer el-Nesefi, Keza Nuruddin el-Sabuni, Aynı şekilde Sivaslı El Kemal İbni Humem, yine son dönemde gelen Maturidi alimlerinden Molla Ali El Qari ve en sonlarda gelen ve en tehlikesi yani en problemli olanı Muhammed Zahidül ül -Kavzeri. Bu Muhammed Zahidül ül Osmanlı'nın son döneminde yaşamış. Atatürk e, hilafeti kaldırdığında, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda kendisi Mısır'a kaçmış. Daha sonra Mısır'da Arapça kitapları, Arapça vesikaları Türkçe'ye tercüme etmekle, uğra tercüm etmekle uğraşmış. Bu şahıs Muhammed Zahid'i Kavseri e, son zamanda gelen en büyük sapıklardan bir tanesi. Çünkü kendi inancına uymayan ee, İmam Ahmet İbni Hanbel'e, İmam Şafii'ye, İmam Malik'e laf atan, e, dil uzatan, onları sapıklıkla suçlayan, İbni Teymiye'ye, İbni Kayyime, zina çocuğu gibi böyle ağza alınmayan lafızlar kullanan, hatta sahabeye dahi laf atan, Hureyre'yi zayıflayan, Enes radıyallahu teala anhuye laf atan, e, böyle bir şahıs. Maalesef kitapları da mevcut. Alakullal bu şahıslardan sonra maturidilerin maturidiler inançlarını nereden alıyorlar? Yani biz deminki ehl-i sünnetin inancını nereden aldığını gördük. Dedik ki Kur'an sünnet sahabe. Ondan sonra birisi bir şey çıkarırsa bu bidattır, sapıklıktır dedik. Peki maturidilik inancını nereden alıyor? Onu kendi kitaplarından beyan edelim. Maturidiler İslam'ı, imanı, inancı ikiye ayırmışlardır. Birincisi akliyat, akla bağlı şeyler. İkincisi de semaiyat, duymaya bağlı şeyler. Yani Kur'an ve sünnete bağlı şeyler diye ikiye ayırmıştır. Sem akliyatta kaynak akıldır demişlerdir. Ki bu akliyata Allah'ın sıfatları falan hepsi akliyata dahildir demişlerdir. Allah'ın sıfatları bu gibi şeyler akliyata bağlıdır. Akıl uyuyorsa kabul ederiz. Akıl uymuyorsa kabul etmeyiz demişlerdir. Sem'iyyat ise Kur'an ve sünnete bağlıdır. O da ahirette olacak şeyler kabir azabı ve ahirette sonra olacak şeyler bunlar akla bakmayız. Direkt Kur'an ve sünnetten alırız demişlerdir. Dolayısıyla ahirette olan sırat, işte e, mizan, cennet, cehennem bu gibi şeylere maturidiler iman etmişlerdir. Olduğu gibi kabul etmişlerdir. Ancak Allah'ın sıfatlarında akıllara bağlı olduğundan dolayı sıfatları e, yorumlamaya veya inkar etmeye kalkmışlardır. Peki <gülüyor> bu böyledir. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü maturidilerin kendi kaynakları. Bakın size bir şey okuyayım. Ona göre siz değerlendirin. Maturidilerin alimlerinden Ezzebidi İhya Ulumuddin isimli Gazali'nin kitabını şerh ederken Allah'ın istiva ve nuzul sıfatına geliyor. İstiva ve yukarıda olması ve inmesi sıfatına gelince şöyle diyor Zebidi. Diyor ki "Ucibu anhu ve uciiba anhu" Bu sıfatlara gelince şöyle bir cevap veririz diyor. أن الشرع إنما ثبت بالعقل şeriat akıl ile sabit olmuştur. Biz şeriatı Kur'an ve sünnet akılla bildik. Aklımız olsak bilmezdi. Olmasa bilmezdik derdi, der. Felo ateşşer'u bima yukezzebehu'l-aklu ve huve şahidun le bataleş-şer'u Eğer şeriat akla ters bir şey getirirse, şeriat akla ters bir şey getirirse ki akıl şeriatı bildi fakat farz et, şeriat akla ters olan bir şey getirdi. O zaman şeriat da akıl da batıl olur. Çünkü biz şeriatı akılla bildik. E şeriat akla bir ters giderse hem akıl batıl olur hem de şeriat batıl olur. Çünkü akıl ters. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İda tekarrere hâda bu bilindikten sonra fenakul biz deriz ki diyor. Kullu lafzın yeridu fî şer'i ve huve lil'akli. Şeriat'ta gelen bütün lafız akla muhalif olan, akla ters olan bütün lafızlar imma enyetevatir ya mutavatirdir, ou yunql, ou yunql ahat veya ahat olarak gelmiştir. Ya mutavatirdir demin açıkladığım gibi veya ahat olarak mutavatır olmayarak bize kadar gelmiştir. Wal ahat in kana nesan, fakat ana naqilihi. Eğer ahad ise ve yorumlamaya bir imkan yoksa bu ahad yani hadis ise misal ve yorumlamaya bir imkan yok. İmkan edemiyoruz. Bir alaka yok. El ile kudret arasında bir alaka var. Ancak başka sıfatta bir alaka yok. İm im yorumlamaya bir imkan yoksa diyor ki na bu hadis uydurmadır deriz direktmen. Akla ters olduğundan dolayı ve yorumlayamıyorsak direktmen uydurmadır deriz. Ve kabul etmeyiz. Ve eğer zahir ise Yorumlamaya imkan varsa fazahiru gayru murad. O zaman zahiri murat edilen değildir. Yani ondan kasıt hakikat değildir. Yorumlarız diyor. Zahir anlamı değildir bilakis mecazi anlamı vardır kastediyor. Ve in kana mutawatir o nas o delil mutawatir ise fe la tutsavur en yekuna nasan la yahtamilu't tevil. Mutawatir ise imkanı yok ki tevil edilmesin. Mutava, i̇mkanı yok ki tevil edilmesin. Mecbur tevil edilebilmesi gerekir. Diyor Zebidi. Gördüğünüz gibi her şey neye dayandırıyor? Akla dayandırıyor. Aynı şekilde başka bir Nesefi diyor ki, deminki zikrettiğim şahıslardan bir tanesi Ebu'l-Me'nin Nesefi Tapsiratü'l-Edille isimli kitabında diyor ki ki bu kitap Kitab-ı sonra, Maturidinin kitabından sonra en önemli kitap Maturidilerde. Diyor ki اِنَّ النُّسُسُ اِذَا كَانَ خِلَافَ الْعَقْلِ اَرْ نَسْلَرْ yani Kur'an ve Sünnet akla ters düşüyorsa akla ters düşüyorsa فَاِنْكَانَتْ مُتَوَاتِرَهُ eğer mutevatir ise akla ters düşen bu deliller mutevatir ise وَاِنْكَانَتْ قَطْعِيَتْ قَطْعِيَتْ ثُبُوتُ فَهُوَ زَمْن sabit o mutevatir kesin geldiğini biliyorsak ki yani mutevatir kesin olduğunu Allah ve Resul'ün geldiğini biliyoruz. Bu kesin olmasına rağmen delaleti kesin değildir. Yani ondan kasıtlığı kesin değildir. Yani şu kastedilebilir, bu kastedilebilir, yorumlanabilir diyor. Delaleti kesin değildir diyor. Dolayısıyla akıl Kur'an ve sünnetten önce gelir diyor. Bakın aklı nasıl Kur'an ve sünnete takdim etti. Önce çıkardı. Şunu demek istiyor. Mutevatir olarak gelirse diyor, aklımıza danışırız. Onu yorumlarız. Aklımıza uymazsa onu onu yorumlar yorumlarız diyor. E ee, Aynı şekilde Maturidi, Ebu Mansur Maturidi kendisi Kitab-ı Tevhid isimli kitabında diyor ki kendisi "Asluma yu'rafu bihi din vechan." اَحَدُهُمَ ve وَالْاَخَرُ الْعَقْلُ Din iki şeyden belli olur. Bilinir. Dini iki şeyde biliriz. İki şeyle birlikte bilinir Birincisi sem'a yani Kur'an ve sünnet ile. ikincisi ise akıl ile. Ki demin dediğim gibi onlar dini ikiye ayırıyor. Akıl ve Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet ahiret olan şeylere Kur'an ve sünnetten olduğu gibi alırız diyorlar. Akılda ise Allah'ın sıfatları bu gibi şeyleri de akıla Akıla danışırız diyorlar. Akıl kabul ederse ederiz, etmezse etmezse etmeyiz diyor. Bu akıla danışma kaidesi, bu kaydenin ismi el-kanun el-kulli. Bu kaydiye kanunul kulli diyorlar. Bu ka bu kayda nasıldır peki? Bu kayda şudur. Akıl ile nakil yani Kur'an ve sünnet ile akıl çatıştığı zaman ya akıl öne geçirilir, pardon ya nakil öne geçirilir yani ya Kur'an ve sünnet öne geçirilir ki bu mümkün değildir. Kur'an ve sünnet öne geçirilmez. Niye? Çünkü, çünkü Kur'an ve sünnet akıl ile bilindi. Aklımızla biz Kur'an ve sünneti bildik. Dolayısıyla Kur'an ve sünneti aklımızın önüne geçirirsek Kur'an ve sünneti bildiğimiz bu aklımız batıl olmuş olur. Dolayısıyla nakil de batıl olmuş olur. Kur'an ve sünnet de batıl olmuş olur. Dolayısıyla mecburen aklımızı aklımızı Kur'an ve sünnete öne geçirmemiz gerekir diyorlar. Ki buna el kanun, el kulli e deniliyor. Bu kanun el kulli, bu kanunu bu kaideyi maturidilerin kitaplarında bulabilirsin. Misal, An nurul lamia isimli kitabında, şerhul meqasit Teftezani'nin şerh Makasit isimli kitabında veya Nesefi'nin Şerh-ül isimli kitabına bakınız. bu kaydeyi e, aynı şekilde bu kitaplarda e, bulabilirsiniz. Peki bu kaydeyi ilk çıkartan kimdir? Kim çıkardı bu kaydeyi? Çünkü bildiğiniz gibi sahabe radıyallahu anhum, hiçbir zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey duyduğu zaman Peygamberim kusura bakma önce aklıma bir danışayım. Aklım kabul ederse kabul ederim etmezse kusura bakma sen dediğine inanmıyor. Sahabe böyle bir şey hiçbir zaman yapmamıştır. Bilakis sahabe peygamberden ne duysa Allah ayetinde dediği gibi Semi na na duyduk ve itaat ettik. İtaat ettik senden mağfiret isteriz ey Allah'ım derler. Sahabe böyle. Bakın, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari geçtiği bir namaz kılarken namazın ortasında ayakkabılarını çıkarıyor. Ayakkabıyla namaz kılıyor. Ortasında ayakkabılarını çıkarıyor. Sahabe ne yapıyor? Arkalarından hepsi ayakkabısını çıkarıyor. Bak böyle sahabe peygambere böyle iman ediyor. Böyle teslim olmuşlar. Sonra peygamber diyor ki Cibril bana geldi. Ayakkabımda bir necaset vardı ondan dolayı ben çıkardım diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Sahabenin hiçbiri işte Yok aklıma uymuyor ay kabuda mı çıkarılırmış namazda suymuş değil hiçbir zaman böyle yapmamışlardır radıyallahu taa Dolayısıyla bu inanç bu kaide sonradan ortaya çıkarmış, çıkmıştır. Peki bu kaideyi kim çıkardı? Bu kaideyi ilk çıkaran Cehmiye Cehmiye çıkarmıştır. Cehmiye bir fırka ee, ilk bu e, fırka'yı kuran Cadr ibn Dirhem denilen e, şahıstır. Bu şahıs Allah-u Teala'nın ne kadar isimleri ve sıfatları varsa inkar etmiştir. Ne kadar isimleri e, ve sıfatları e, varsa bu şahıs inkar etmiştir. Neden inkar etmiştir? Onun da bir kıssası var İbni Battal İbani ismini kitabında beyan ediyor. Bu Cad İbni Dirhem bir gün Sümeniyye denilen bir fırkayla karşılaşıyor. Bu fırka hiçbir şeye inanmıyor. Deheri'ler. İnanmıyorlar bir şeye. Cadibnidirhem bunlarla karşılaştığı, karşılaştığında diyorlar ki sen Allah'ın olduğuna inan, inan, inanıyorsun değil mi? Diyorlar İnanıyoruz. İspat et Allah nerede var? Hani görmüyoruz diyorlar. Bunu duyuncu Cadibnidirhem kalbine bir şüphe giriyor. Diyor ben bunu nasıl ispat edeyim şimdi? Sonra hayrete düşüyor ve evine gidiyor. Evinde kırk gün şüpheyle düşünüyor. Ben bu şüpheyi nasıl atacağım? Hayretler içinde kalıyor. Kırk gün namazı falan terk ediyor. Bir şeye in inanmıyor. Kırk gün sonra diyor ki buldum diyor. Buldum diyor. Sonra çıkıyor, Sumeni'ye geliyor. Diyor ki, Allah'ın var olduğunu ispatlayabilirim diyor. Nasıl peki? diyor ki Allah'ın var olduğunu ispatlamak için bu alemin sonradan yaratıldığına ispatlamam lazım bu Alem bu dünyanın sonradan yaratıldığını ispatlamam lazım bunu ispatlamak için şöyle ispatlarım diyor Bu alem iç, içindeki bu alemin içindekiler ya cisimdir ya cevherdir ya da ya cisimdir ya da Araptır diyor cisim yani normal her şey Taş ağaç, insan her şey bir cisim şey. ya da arat sıfattır diyor. Sıfat diyor ki arat değişilebilir değişir diyor. Arat bu sıfatlar değişir diyor. Bir şey beyazken siyah olabilir. Bir şey günerken gülmeyebilir. Arat bu sıfatlar değişime uğruyor diyor. Dolayısıyla değişime uğrayan her şey sonradan yaratılmıştır. Değişime uğrayan her şey sonradan yaratılmıştır. Ve hiçbir cisim sıfatsız olamaz. Mecbur bu o cismin bir sıfatı olması lazım, aradı olması lazım. Dolayısıyla ki sonradan yaratılan bir şey cisme birleştiği zaman bu demek ki o cisim de sonradan yaratılmıştır. Bu demek ki o cisim de sonradan yaratılmıştır. Ve alemin içindekiler hepsi cisimdir ve sıfat, arapları vardır, sıfatları vardır. Alemin içindekiler sonradan yaratıldığına göre alem de sonradan yaratılmıştır. Dolayısıyla bunun bir yaratıcısı vardır, o da Allah'tır. Sonra diyorlar ki peki Allah'ın sıfatı yok mu? Diyor yok. Allah'ın sıfatı yoktur. aradı yoktur. Çünkü sıfat değişebilen sonradan yaratılmıştır. Bu Allah için geçerli değil. Çünkü Allah'ın sıfatı olursa Allah da sonradan yaratılmış manasına gelir. Dolayısıyla Allah'ın hiçbir sıfatı yoktur diyor. Ve bu kaydeyi şey diyor. Bu Cadibnidirhem hem Allahu Teala'nın bütün sıfatlarını inkar ediyor. Diyor çünkü sıfatı olsa Allah mevcut mevcut de demiyor. Mevcut, yok onu diyemeyiz diyor. Çünkü biz de mevcutuz, Allah da mevcut, Allah'a benzetmiş oluruz ki de mevcut değil diyor. Bütün sıfatlarını Allah'ın inkar ediyor. Ve Allah'ın isimlerini de inkar ediyor. Sonra bu şahıs bu fikrini yaymaya başlıyor. Ve talebeleri oluyor. En sonunda Halid İbni Abdillahir Kasri denilen ehl-i sünnetten bir devlet reisi kurban bayramında hutbeye çıkıyor ve... Diyor, Kutbey verirken diyor ki, ey insanlar, Dahu takbbal Kurbanınızı kesin, Allah kurbanınızı kabul etsin. Çünkü bugün ben cahdibnidir Dirhem'i kurban keseceğim. Çünkü o Allah'ın konuşmasını inkar ediyor, kelamını inkar ediyor. Çünkü o Allah'ın İbrahim aleyhisselamı Halil olarak, Halil olarak o da sevginin en üstünü Halil ettiğini kabul etmiyor diyor ve iniyor ve cahdibnidir heme orada Allah-u Teala'ya kurban ediyor. Ondan sonra onun fikrini Cehm İbn Safvan denilen şahıs alıyor. Ve bu fikri dünya yaymaya çalış yayıyor. Bundan dolayı Cehmiye Cem İbn Safvana nispet edilen bir isim. Ana bu kaydeyi ilk çıkaran, Allah'ın bütün isimlerini ve sıfatları inkar etme kaidesini ilk çıkaran Cehmiyedir. Bundan dolayı İmam Ahmed İbn Hanbel el er Redd alel Cehmîye isimli kitabında diyor ki bu Ce Cehm i̇bn Safvan hakkında diyor ki İmam Ahmet, Te'evvela'l-Kur'an'a ala gayri te'vili. Kur'an'ı e kendi kafasına göre tefsir etti. Diyor. Ve kedzebe bi'hadîsi Resulullah. Resulullah'ın hadislerini tekzip etti, yalanladı, kabul etmedi. Hadisleri kabul etmiyor çünkü sıfatlı hadisler. Kabul edemem diyor. Ve za'me enne men wasafallâhe bi'şeyin mimmâ wasafabî nefsehu fî kitabihi. أو حدث عنه رسوله كان كافرا Ve şuna im iman etti Cehm ibn Safvan diyor kim Allah Allah kendisini sıfatlandırdığı gibi kim Allah'a sıfatlandırırsa veya peygamber Allah'a sıfatlandırdığı gibi kim Allah'a sıfatlandırırsa kafir oldu diyor Cehm ibn Safvan çünkü benzettin diyorsun kafir oldu diyorsun diyor ve مِنَ mine'l mushabbih mushbeheden oldu diyor fa as bundan dolayı sözü ile birçok insanı sapıklığa gitti ve sapıttı diyor İmam Ahmet İbn Hanber. Daha sonra bu kaydeyi Allah'ın sıfatlarını ve isimlerini inkar etme ve aklı öne geçirme aklı nakile öne geçirme kaydesini mutezile alıyor. E, mutezile kabul ediyor. Mutezile de bir fırka başka bir fırka. Fakat bunlar Allah'ın isimlerini kabul ediyorlar. Ancak Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyorlar. İsmi kabul ediyoruz diyoruz ancak sıfatları e, kabul etmeyiz diyorlar bundan dolayı kadi Abdul Jabbar e, Fadıl isimli kitabında bu mutezilenin imamlarından diyor ki delillere sayarak Kur'an yani delil nedir bizde diyor ki evveluhel akıl ilk olan akıldır diyor. Lian biiy i temyizul hasan walqubh çünkü akıl ile bir şeyin güzel olduğunu veya kötü olduğunu biz anlıyoruz dolayısıyla ilk kaynak İlk delil akıldır diyor. Yani Kur'an ve sünnet değildir. Dolayısıyla bu kaide, aklı öne geçirme kaidesi cehmiyeden ondan sonra mutezileden ondan sonra da eşşari ve maturidiler almıştır. Yine mutezile imamlarından Cahil diyor ki فَمَا الْحُكْمُ الْقَاطِعِ اِلَّا لِذِّهِنِ Kesin olarak bir şey ancak akıl ile biliriz diyor. Dolayısıyla ilk şey akılı kabul ediyor. Peki bunların bu kaidesine nasıl cevap vereceğiz? Yani akıl her zaman öne geçer. Çünkü akılla biz şeriatı bildik. Akılın öne geçirmezsek işte şeriat da batıl olur. Bu kaydeye nasıl cevap vereceğiz? Bu kaydeye İbn-i Kayyum Rahimullahu Teala as isiminde, isiminde kitabın isimli kitabında şöyle diyor. Diyor ki farz et ki diyor akıl ile nakil, akıl ile Kur'an ve sünnet çatıştı diyor. Ki çatışmaz biz deminki kaydede gördük. Çatışıyorsa ya senin aklında bir problem var, ya sen anlayamadın ya da o hadis zayıftır. Ki çatışmaz ama farz et ki çatıştı diyor İbni Kayyım Rahimullahu Teala. Çatıştıysa şüphesiz ki şeriatı Kur'an ve sünneti öne geçirmek gerekir diyor. Çünkü akıl Kur'an ve sünneti tasdik etti. Kur'an ve sünnet doğrudur. Ben buna iman ediyorum diye akıl kabul etti bunu. Dolayısıyla kabul ettiğine göre, tasdik ettiğine göre mecbur, Kur'an ve sünnetin getirdiği şeyleri mecburen kabul etmesi gerekir. Çünkü sen diyorsun ki Kur'an ve sünnet haktır diyorsun. Sonra hak olduğunu iman ediyorsun, sonra kabul etmiyorsun. Olabilir mi bu? Hak olduğunu iman ediyorsan, Kur'an ve sünnet ne diyorsa onu kabul etmen gerekir diyor İmam İbni Kayyım Rahimallah. lem لَمْ يُصَدِّقِ الْعَقْلِ fi kulli مَا اَخْبَرَهُ ve şeriat. Aklın her şeyini kabul, tasdik etmedi diyor. Çünkü aklın, şeriat dedi mi? Sen ne düşünüyorsun, aklınla ne düşünüyorsun doğrudur dedi mi? Yok. Herkesin aksı, aklı muhtelif. Sen başka düşünürsün, o başka düşünür, o başka düşünür. E, aklı Kur'an ve sünneti öne geçirdiğimize göre, bir milyar tane Müslüman varsa bir milyar tane İslam olmuş olur. Herkes kendi kafasına göre anlamış olur. Biz nasıl Hangi din o zaman bu? Çorba dini mi? Herkes kendi kafasına göre akıllı Koran ve Sünnetin önüne geçiriyorsa bu din olmaktan çıkar. Dolayısıyla akıl şeriatı kabul ettiğine göre şeriatın her dediğini kabul etmesi gerekir diyor İbn al-Qayyim Sonra diyor ki çünkü akıl diyor yanlış yapabilir, değil mi? Biz biliyoruz ki akıl yanlış yapabilir. Biz herkesin yanlışı var, yanlış düşünebilir. Sonra e, dolayısıyla akıl yanlış yapabildiğine göre e, Kur'an ve sünnetin önüne geçiremeyiz. Çünkü Kur'an ve sünnet yanlış yapamaz. Dolayısıyla Kur'an ve sünneti aklın önüne e, geçirmemiz e, gerekir diyor e, İbn-i Kayymi Teala. Bundan dolayı Ebu Muzaffer İssemaani Rahimullahu Teala diyor ki Bil ki diyor bizim ile bidat ehlinin arasındaki fark akıl meselesidir, akıldır. Çünkü onlar dinlerini akıl üzerine bina etmiştir ve akıllarına uymuşlardır. Ve Kur'an ve sünneti akla tabi tutmuşlardır. Kur'an ve sünneti akla tabi yani aklım kabul ediyorsa Kur'an ve sünneti alırım, etmiyorsa almıyorum demişlerdir bidat ehli. Ancak ehli sünnet ise aslı Kur'an ve sünneti kabul etmişlerdir ve Kur'an ve sünneti imam olarak, kaynak olarak, delil olarak kabul etmişlerdir. Akla ise ona tabi kılmışlardır. Akla ise ona tabi kılmışlardır. Yani ben önce Kur'an ve sünneti alıyorum aklım daha sonra kabul ediyorsa anlayabiliyorsam onu anlarım. Anlayamıyorsam anlay anlayan birine sormam gerekir diyor. Sonra Ebu Muzaffer'ı semani diyor ki eğer dinde asıl olan akıl olsaydı Allahu Teala peygamberler indirmezdi diyor. Madem biz akıl ile her şeyi biliyorsak, doğruyu bilebiliyorsak Allah niye peygamberi indir, indirsin? Aklımıza doğruyu bulabiliriz diyor. Peygamber ve vahiy inmesine gerek yoktu diyor. Dolayısıyla diyor eğer akıl ile her şeyi bulabilseydik diyor emir nehi emir Allah'ın emri ve nehi nehi'si ne diye bir şey kalmazdı diyor. Niye? Çünkü Allah biz her şeyi akılımıza biliyorsak akıl önder ise bizim imamımız ise Allah peygamber indirmesine gerek yok. Biz aklımızla buluruz. Dolayısıyla aklımızla şunu emrederiz, şunu ederiz bunu yasaklarız. Peygamber boşuna indi. Ve isteyen istediği gibi derdir diyor. Eğer akıl asıl olsaydı diyor Ebu ee, Muzaffer Es-Sami'ani rahimullah Teala. Bir ara veriyor muyuz yoksa devam ediyoruz mu? Bir Tabi. Dolayısıyla kardeşler bize düşen bize düşen Kur'an ve sünnette bir şey geldiği zaman münafıklar gibi kalbinde hastalık olan insanlar gibi duydum ve isyan ettim demememiz gerekir. Bilakis sahabe gibi duydum ve itaat ettim dememiz gerekir. Çünkü Allahu Teala bize böyle emrediyor. Kur'an ve sünnete teslim olmamızı emrediyor. Diyor ki, Ya eyyuhallezine amenü, ey iman edenler, la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve resulih. Allah'ın ve resulünün önüne geçmeyin. Yani onun sözünün önüne geçmeyin. Allah ve resul bir şey dediyse, ben de şunu diyorum, aklımı ona takdim ediyorum, aklımı önce getiriyorum, yapmayın diyor Allahü Teala. Başka ait Allahu Teala diyor ki: "Ve ma kana ve la mu'minetin idha kadda ve rasuluhu emran an yakuna min Allah ve resulü bir şeyi emrettiği zaman, bir şeyi dediği zaman, hükmettiği zaman mümin erkek ve kadının hiçbir ihtiyarı, hiçbir seçimi kalmaz diyor Allahu Teala. Değil mi? Emrettiyse bitti, hüküm verdiyse bitti. Hiçbir seçimin kalmaz. Bir ehli tehli gibi yok bu benim aklıma uymuyor, yok bu benim siyasetime uymuyor, zevkime uymuyor diyemeyiz biz. Çünkü Allah-u Teala bunu ne diye diyor? Başka ayette Allah-u Teala diyor ki: فلا وربك لا يؤمنون Rabbine yemin olsun ki iman etmiş olamazlar. Ta ki seni hakem kabul etmedikleri müddetçe. Peygamberi hakem kabul etmediğin müddetçe iman etmiş olamazsın aklını hakem etmediğin müddetçe demiyor. Kimi diyor? Peygambere hakem kılmadığın mütteci iman etmiş olamazsın diyor Allah Teala. Bakın Müslim'de geçen bir hadisi anlat okuyacağım size. Ebu Hureyre'nin hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şu ayet indi diyor. O ayette şöyle: "İntubdu ma fi enfusikum ov tuhfuhu yuhasibkum bihi Allah." İçinizde bir şey, e, içinizdeki şeyi dışarıya vurursanız veya içinizde kalsa dahi Allah onu hesaba çekecektir diyor. İçinizde kalsın veya dışarıya vurun Allah onu hesaba çekecektir diyor. Ebu Hureyre diyor ki bu ayet indiğinde sahabe, sahabeye çok ağır geldi bu ayet. Çok ağır geldi bu ayet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki Ey Allah'a Resulü gücümüz yetmediği bir şey bize farz kılındı. Bize gücümüz yetmediği şey farz kılındı. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, cihat ediyoruz, sadaka veriyoruz. Buna bunlara gücümüz yetiyor. Ancak içimizdeki şey geçen fikirlere nasıl hesap verelim? Bu gücümüz gücümüz yetmez buna. Allah'a nasıl hesap verelim? Biz içimizde bin bir türlü fikir geçiyor. Bu gücümüz yetmiyor bir içimizdeki şeyleri kesmeye. Bunun üzerine dediler ki biz buna gücümüz yetmiyor. İtiraz et, et, etti bazı insanlar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ehli kitabın dediği gibi mi demek istiyorsunuz? Ki ehli kitap şöyle dedi. Duyduk ve isyan ettik. Uymadık mı demek istiyorsunuz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis duyduk ve iman ettik, itaat ettik deyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine sahabe radıyallahu teala anhum böyle iman ettiler. Duyduk ve itaat ettik dediler diyor. Sonra Allahu Teala bu ayeti başka bir ayet ile neshet etti. Hükmünü geçersiz saydı. O ayette la yukellifullah nefsen illa Allah ancak insanın gücü yettiği şeyi ee, yükler. Bunun dışında gücü yetmediği şey yüklemez. Ayetiyle deminki ayeti nesh etti. Hükmünü ortadan kaldırdı diyor Ebu Hureyre radıyallahu teala. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kızdı orada? İtiraz etmeye kalktıklarında halbuki sahabenin bir doğruluk hakkı var yani. Kimse içinden geçeni zapt edemez, hükmedemez. Ama ona rağmen itiraz ettiklerinde Peygamber kızdı ve dedi ki Yahudi veristiyanların dediği gibi duyduk ve isyan ettik mi demek istiyorsunuz dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde yine Ebu Hureyre'nin hadisinde bu hadis de Buhari ve Müslim'de geçiyor. Ebu Hureyre diyor ki ben Huzeyl kabilesinden iki kadın birbiriyle kavga etti diyor. Bunun üzerine birisi diğerine bir taş attı ve o taş ile o kadını öldürdü. Kadın hamileydi. Kadını ve kadın karnındaki çocuğu da öldürdü. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o çocuğun ceninin, o bebeğin diyeti, cezası yani diyeti on, yani sen onu öldürdün ne vermen gerekir? Dedi ki diyor diyeti bir köle vermen gerekir ona. Ve kadının diyeti ise Diğer öldürülen öldüren kadının e, akrabaları ödemesi gerekir dedi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Huzeyl kabilesinden o öldürenin akrabalarından bir tanesi Haml ibn Nabiğa denilen şahıs dedi ki ey Allah'ın Resulü. Keyfe uğarramu men la la la la nataqa la Ey Allah'ın Resulü nasıl olur da daha doğmamış bir çocuğu Yemeyen, içmeyen, konuşmayan ve daha doğmamış bir çocuğa nasıl ceza öderiz? Nasıl onun yerine köle verdiz onlara? İtiraz etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızdı ve dedi ki ''İnnema hâdâ min ikhvânil kuhân'' ''Bu ancak kâhinlerin, sihirbazların kardeşidir.'' dedi diyor. O itiraz eden kişiye dedi ki bu kâhinlerin kardeşi dedi diyor. Çünkü kâhinler genellikle böyle... Seca'ı yaparlardı şiir gibi. Ekele şeribe nataka istehelle şiir gibi oldu. Böyle itiraz etti. Peygamber de dedi ki bu kahinlerin sihirbazların kardeşidir dedi diyor. Hemen kızdı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın kendi görüşünü peygamberin görüşüne takdim ettiğinde peygamber ne dedi? Bu kahinlerin, kahinlerin kardeşi dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde sahabeye bakalım nasıl iman etmişler? İbni Ömer radıyallahu teala anhu dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şunu duydum. Kadınlarınız mescide gitmekten men etmeyin. Mescide gitsinler. Bunun üzerine İbni Ömer'in oğlu Bilal dedi ki vallahi mescide gitmeye men edeceğim. İtiraz etti peygamberin sözüne. Bunun üzerine İbni Ömer radıyallahu teala anhu kızdı. Ona kötü laflar konuştu ve dedi ki ben sana peygamber böyle dedi diyorum sen diyorsun ki men edeceğim. Vallahi ölene kadar seninle konuşmayacağım. Ki diyor İbn Ömer ve konuşmuyor da. Bu da Müslim'de geçiyor. Peki Peygamber'e itiraz edenin cezasını, cezası hem dünyada hem ahirette. Bir örnek vereyim. Selamet ibn al hadisinde, adamın bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasında yemek yiyor. Fakat yemeği sol eliyle yiyor. Peygamber diyor ki kul bi yeminik. Sağ elinle ya. Adam diyor ki kibrinden yiyemiyorum sağ elimle. Peygamber de ona beddua ediyor. Diyor ki Yiyemye, yiyemez olasın. Diyor. Ve adamın adamın sol eli kuruyor o anda. Daha e, hareket edemiyor. Bu hadiste e, bu hadiste e, muslimde geçiyor. Alakullal elinden bir tanesi kuruyor yani. i̇bn Abbas radıyallahu teala anhun bir sözü var. Diyor ki Yuhşiku entenzeyle aleykum min mine's-sema. Korkuyorum ki başınıza semadan taş yağacak. Ben diyorum ki Allah Resulü böyle dedi. Siz diyorsunuz ki Ebu Bekir ve Ömer böyle dedi. Bak Ebu Bekir ve Ömer'in dahi sözü peygamberin sözünün önüne önüne geçirilmez. Bundan dolayı i̇bn Abbas ee, kızıyor. Bundan dolayı Sa'id bin i ne diyor? Diyor ki, Allah'a düşen bize emretmesi, peygambere düşen bize tebliğ etmesi, bize düşen de uymaktır. Başka seçeneğimiz yoktur. Aynı şekilde imamlara bakalım, İmam Şafii'ye bakalım. Ne diyor? İmam Şafii bir hadis okuyor. Onun yanında birisi diyor ki, Ey imam, bu hadisle sen amel ediyor musun? Bu hadisi kabul ediyor musun? Diyor ki, İmam Şafii, kızıyor, diyor ki, Beni, Kilisede mi görüyorsun diyor. Beni Hristiyanların elbisesiyle mi görüyorsun? Beni zunlarla mı görüyorsun? Hristiyanlar iplik bağlar. Papazlar şu ortasında. Ben ona zunlar deniliyor. Beni zunlarla mı görüyorsun diyor. Gördüğün gibi ben Müslümanım. Müslümanların arasındayım. Müslümanların mescidindeyim. Müslümanların kıblesine dönüyorum. Diyor, nasıl olur da peygamber bir şey dedi de ben bunu kabul etmez olurum diyor. Şafi'i rahimullahi ta'anem. Aynı şekilde kardeşlerim. Baktığımız zaman akıllarını Kur'an ve sünnete takdim eden insanların insanlara baktığımız zaman akıllarını Kur'an ve sünnete takdim eden, akılla uğraşan, felsefeyle uğraşan, Kur'an ve sünneti terk edip kendi akıl felsefeyle iman etmeye çalışan insanlara baktığımız zaman çoğun o onların alimlerinin birçoğunun tövbe ettiğini görüyorsun. Ve bu o yolun yanlış olduğunu beyan ettiğini görüyorsun. Çünkü baktığımız zaman eee İbn Rüşd el hafid bu felsef kelamcıların e, büyüklerinden tövbe etmiş sonunda. Amidi tövbe etmiş, Gazali sonunda bütün bu felsefeyi falan bıra bırakıyor Kur'an ve sünnete, Buhari okumaya çalışıyor. Tevbe etmiş. Fahreddin Razi kelamcıların en meşhur alimleri. Bak diyor ki Belki biriniz içinden diyecek, sen bu kelamı, bu felsefeyi inkar ettiğin Sebebi sen felsefe okumadın. İnsan bilmediğinin cahilidir. Biz ders ederiz ki yok. Bakın bu felsefenin imamları. Fakhruddin er-Razi gibi ne diyor? Bakın ne diyor? Diyor ki: "Laqad teemmeltu turukel kelamiyye vel manahecel felsefiyye." Diyor kelami mezheplerin hepsini gördüm. Men yolların felsefi felsefe men yolların hepsini gördüm. Ve gördüm ki onlar hastayı şifa vermiyor, susuzluğunun suyu suyunu susuzluğunun da susuzluğunu gidermiyor. Yani bir faydası yoktur demek istiyor. Ve gördüm ki Allah'a yaklaştıran bir tek yol Allahu Teala'nın kelamıdır. Allah'a Allah'ın kelamıdır. İsbat olarak kabul ederek Ar alel Rahman arşa istiva etti. Ayetini okuyorum. Ve ileyhi yasadul kelimut tayyib. Güzel söz ona çıkar. Yani Allah yukarıda. Ayetini okuyorum. Nefide ise kabul etmemekte ise şey. onun gibi hiçbir şey yok. Ayetini okuyorum. Çünkü onun gibi hiçbir şey yok. Olmadığını kabul etmiyorum. Allah gibi hiçbir şey yok. Ve Sonra dedi ki فَخْرُدِّنِ Razi. Mencerbe tecrübeti, ar arafı müslüman Kim benim gibi tecrübeye sahip olursa, benim gibi bilmiş olur, diyor e, Razi. Bu da tarihül İslam Zehbi'nin kitabında geçiyor. Yine felsefecilerin, kelamcıların, imamlarından ebul Maali El-Cüveyni diyor ki: لقد خد البحر الخدام. Çok derin bir denize daldım. وَخَلَّيْتُ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَعُلُوْمَهُمْ İslam'ı ve İslam'ın ilimlerini bıraktım. Çünkü felsefede, kelamda Kur'an sünneti fazla okumaz onlar. Maturidiler, Eşari'ler Kur'an sünneti fazla şey etmiyorlar. Ya akıl. Önemli olan akıl. Kur'an sünneti bıraktım diyor Cüveyni. Akılla uğraştım. Felsefeyle uğraştım. Diyor. Sonra diyor ki beni nehyettiği şeyele uğraştım. Çünkü felsefe İslam'da nehy olunmuş, yasaklanmış. Şimdi diyor eğer Rabbim bana mağfiret etmezse, rahmet etmezse felveylü libnülcüveyni. İbnülcüveyni'ye veyl olsun, yazıklar olsun eğer Allahü Teala beni affetmez diyor. Sonra diyor ki ha ene emutu ala akideti acayizi neysebur. İşte ben şu an neysebordaki yaşlı kadınların akidesi üzerine ölüyorum diyor. Çünkü mesela orada yaşlı kadınların akidesi inancı fıtrat üzere. Felsefeye falan girmemişler. Ha ben de işte onu şimdi bütün bu şeyleri bıraktım onların inancı gibi inanıyorum diyor Cuveyni. Rahimeullah Teala. Bundan dolayı ilim ehline baktığımız zaman, ehli sünnete baktığımız zaman felsefe, kelam bu gibi şeyler, bu gibi ilimleri okumayı nehyetmiş, yasaklamışlar. Ebu Hanife'nin talebesi Abu Yusuf diyor ki men talebed dine bil kelam tezendak. Kim dini kelam ile öğrenmek isterse, kelamdan maksat felsefe. İle öğrenmek isterse tezendak, zındıklaşır. Zındık olur, kafir olur diyor. Yine aynı şekilde Şafi'i Rahimullah Teala diyor ki, kelam ehlinin cezası benim yanımda. Onlar bir eşeğe bindirilip ve taşla sopayla dövülüp sonra da işte Kur'an ve sünneti terk edip Kur'an ve sünneti terk edip felsefe ile uğraşanların cezası budur denilmesidir diyor. Şefeyihureyhimehullahü teâlâ. Aynı şekilde baktığımız zaman Ömer radıyallahu teâlâ'nın zamanında bir adam ortaya çıkıyor. Bu adam hep böyle Kur'an'la münakaşa ediyor. İşte Kur'an'ı birbirine çarpıştırıyor. Akılla Uğraşmaya çalışıyor. Ömer Rəbbiylallahü Teala'nı çağırıyor. Diyor ki sen kimsin diyor ben falanım diyor ben de diyor Emirül Mu'minin Ömer Efendi hatta. Sonra ağaç çurma dallarıyla adamı dövüyor. Ta ki başı yarlanana kadar kan akıyor. Sonra bırakıyor. İyileştikten sonra yine çağırıyor yine dövüyor kan akana kadar. Üçüncü defa yine iyileştikten sonra yine çağırıyor yine dövüyor. Adam sonra diyor, yeter ey emir el müminin, aklımda olan her şey gitti artık. Onlara inanmıyorum diyor. Ala kulli hal. İlkinde ne, ne, zaman? Ee, kanalı, e, ne zaman? On kanı. Şöyle bir, bir iki dakika ara verelim. Sonra yine maturidilerin e, inançlarına devam ederiz inşallah. <gülüyor> Tabi şimdi e, sorularınız var mı? Burada soru diyor ki Bazılar diyor ki Kur'an ve Sünnet'e iman ederiz, sıfatlarla ilgili ayetlere de iman ederiz. Ama biz demiyoruz ki Allah'ın iki eli olduğuna. Çünkü bunu böyle in e böyle ne yazıyor? Ne yazdın burada? Şey. Kenan. Bora. Ee, söylemek bize emredilmedi. Bunu böyle söylemek bize emredilmedi. Bu ne? Bu ne demeli? Ve bunların hükmü nedir? Ya nasıl bu bize söylemekle emredilmedi? Sen Kur'an'da geçen her şey iman etmekle emren olmadı mı? Olundu mu? Böyle inanmam mı, gerekmez mi Kur'an'da geçtiği zaman? Geçti. Kur'an ne diyorsa sen de öyle demen gerekmez mi? Dedi Kur'an diyor ki Allah bir. Şimdi ben böyle dememeli miyim? Yani i̇manıyorum ama demiyorum. Allah birdir demiyorum diyemez misin? Yani bu çok abes bir şey. Çok komik bir şey. Yani yani böyle bir insan nasıl diyebilir ki? Kur'an'da geçiyor ama ben böyle söyleyemem. E Kur'an'da cennet cehennem var diyor. Sen o zaman cennet cehennem var değil söyleme. Böyle bir şey olur mu? Yani çok komik bir şey yani. Buna cevap vermeye bile gerek yok. Akıl sahibi. Bunu ancak delillerdir. der. Akıl sahibi olmayan insanlardır. Akıllı insanlar böyle bir şey demez yani. En azından der ki yok inanıyoruz ama kasıt şudur budur der. Yani yoksa Böyle bir şey, bir Müslüman diyemez yani. Tayip <gülüyor> <Hayır. gülüyor> Dersin başında bir soru. Dersin başında mesela o olan zatı ve Allah'ın sıfatları hakkındaki sözümüz Allah'ın sıfat e, zatındaki sözümüz gibi <gülüyor> ya nasıl ki Allah'ın zatı var diyoruz fakat onun zatı bize benzemez diyoruz aynı şekilde Allah'ın sıfatı var ancak Allah'ın sıfatı bize benzemez zat hakkında ne diyorsak sıfatlar hakkında da onu diyoruz bu <gülüyor> yiyeceğimiz lazım. Sağ mi devamlı lazım? Sağ Öyle verilmiş. Evet. Şeytan sol elle yer. Peygamber şeytan sol elle yer diyor. Dayım. Devam edelim. Daha soru yok değil mi? Tamam. O zaman devam, devam edelim. inşallah Nasıl? Tamam. Tamam, Şimdi, e, şimdiki anlatacağım şeylere iyi dikkat edin, çünkü biraz felsefeye gireceğiz, mecbur felsefeye girmemiz lazım, çünkü maturidilerin akidesi felsefe. Onun için biraz dikkat edin ki anlayabilirsiniz. Tamam. tamam, oldu inşallah. Tayyip, tamam, devam ediyoruz kardeşler. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar Maturidilerin kitaplarına baktığımız zaman kitabı Tevhid gibi Maturidinin işte Ebu'l-Yüsr-ül-Bezde el-Nesefi'nin kitapları gibi bu kitapları anlamanız, alsanız Türkçe'ye tercümesini dahi alsanız, anlamanız mümkün değil. Niye mümkün değil diyeceksin. Anlayamazsın. Niye? Çünkü kitap felsefe üzerine bina edilmiş. Kitap felsefe üzerine bina edilmiş, münakaşa üzerine bina edilmiş, akli delillere bina edilmiş. İçinde Kur'an ve sünnet bir tane, iki tane görebilirsin. iki üç tane görebilirsin. Kitabın tümü, bu kitapların tümü felsefe üzerine. Hep böyle. Şöyle denirse, de böyle deriz. Şöyle derse, böyle deriz. Allah yukarıda dersek, işte bir mesafe vardır. Her mesafe olan yaratılmıştır. İşte Allah yukarıda değildir. Allah'ın eli var dersek, işte el etten, kemikten olur, kandan olur, işte bir başka bir şey bitişik olur. Her bitişik sonradan yaratılmıştır. Olmaz. Bu böyle olur. Böyle. Hep böyle felsefi felsefi şeyler görürsünüz. Arat, cisim, cevher, hayyiz gibi terimler, lafızlar, felsefi mantıkçıların ortaya çıkardığı ee, lafızlar görürsünüz ve anlamazsınız. Anlamazsınız. Dolayısıyla Niye anlamazsınız? Çünkü anlamanız için önce felsefe okumanız lazım. Mantık okumanız lazım ki bu da e, Eşhari Maturidilerin kitaplarının hepsi böyle. Böyle bir bir gün, böyle merak edin bakayım bir gün, bir alın, bir kitabı alın. Ancak kaynak kitapları öyle. Cahillerin yazdığı kitaplar değil. Deminki dediğim e, Nesefi'nin akidesi falan. Bir al bir bak bakalım anlaya, anlayacak mısın? Bir, bir şey... Ve içindeki ayetleri ve hadisleri bir saymaya bak bakalım kaç tane. On parmağı geçmez. Ben size buradan söylüyorum. On parmağı geçmeyecektir. Çünkü e, yani daha önce ben Maturidi Akidesi okudum. Bildiğimden dolayı konuşuyorum ya. Yani. On parmağı geçmeyecektir. Ve Kur'an ve sünnet ve felsefe üzerine bina edilmiştir. Hepsi böyle. Bundan dolayı şu anki anlatacağım. Onların bazı delillerini anlatacağım. Nasıl ina, ina, iman ediyorlar? İyi dikkat edin ki anlayasınız. Maturidilerin inançlarından bir tanesi de delillerinden kabul ettikleri delillerinden bir tanesi de delilul e'radi ve hudûsul etsem delilidir. Delilul e'radi ve hudûsul etsem delili demin de zikrettiğim gibi derler ki her cisim sıfat kabul eder, her sıfat değişkendir, her değişken sonradan yaratılmıştır. Dolayısıyla her cisim sonradan yaratılmıştır. Dolayısıyla Allahu Teala'ya değişme sıfatı gibi değişiklik mümkün değildir. Çünkü değişikliğime sıfatı olursa Allah sonradan yaratılmış olur, bu mümkün değildir Allah hakkında. Bu kaydeyi Maturidiler kendi kaynak kitaplarında açıkça beyan ederler. Misal Maturidinin kitab Tevhid isimli kitabına bakın. Veya Ebu'l-Mâin'in Nesefi'nin kitaplarına bakın. Hepsi bu kaydeyi delil olarak kabul eder. Bu kaydeyi delil olarak kabul eder. Örnek vereyim size. Örnekle daha iyi anlarsınız. İstiva sıfatı hakkında allah Teala'nın arşın üstünde olma sıfatı. ehl sünnet olduğu gibi kabul eder, der ki Allah arşın üstündedir. Nasıl üstünde bilemeyiz, Allah'a yakışır bir şekilde. Bakın, maturidiler bu sıfat hakkında ne diyor? Örnekle veriyorum, bu sadece bir örnek. Ebu'l-ma'in en-nesefi, Et-temhid fi usulü din, e, isimli kitabında der ki, Ebu'l-ma'in nesefi İstifa hakkında ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ لَوْ كَانَ مُتَمَكِّنًا عَلَى الْعَرْشِ لَكَانَ الْأَمْرُ لَا يَخْلُوا اِمَّ اِنْ كَانَ اَكْبَرُ مِنْ سَاحَةِ الْعَرْشِ Diyor ki Allah arşın üstündedir dersek bak nasıl akıl öne geçiriyor dersek diyor Allah ar arşın üstündedir dersek diyor o zaman ya Allah arştan daha büyüktür veyahut da Arş gibidir veyahut da arştan daha küçüktür manasına gelmiş olur. Sonra diyor ki eğer arştan daha büyük olursa bu demek ki Allah mutebaiddir. Mutebaid yani e, parçalardan oluşmuştur. Eğer bunu dersek Allah arştan daha üstün parçalardan oluşmuş manasına gelir deriz diyor. Eğer daha küçük veya arş gibidir dersek diyor, Allah'ın bir hacmi olmuş olur diyor. Çünkü arş bu kadarsa Allah bu arşın üstünde arş gibiyse Allah'ın bir hacmi var. Allah da bu kadar. Veya arştan daha az küçüktür dersek yine arşı var. Allah'tan daha az yani bir hacim vermiş oluruz diyor. Ki her hat Mahdut hacim olan şey sonradan yaratılmıştır. Bak aklı nasıl şey diyorlar. Dolayısıyla Allahu Teala arşın üstünde değildir diyorlar. Bak kendi kitabında diyor. Dolayısıyla diyor ve haza min emaratil hades dolayısıyla bu eğer hacim verirsek bir hat verirsek bir hacim verirsek bu sonradan yaratılmışların sıfatıdır. Allah bundan münezzehtir. Dolayısıyla Allah arşın üstünde değildir diyor. Bu sadece bir örnek. Bakın dedik ki başta baştaki el kanunul kulli kaydesi. akıl her zaman nakilden öne geçer. Burada da bu sıfatta da aklı nakle nasıl öne geçirmiş? Dediğim gibi işte Allah yukarıda dersek şöyle olur, üstün dersek şöyle olur, bu dersek böyle olur, bu derse böyle olur. Dolayısıyla Allah Aristoteles değildir. Aklı Kur'an ve sünnetin önüne geçirmiş. Yine şey aynı şekilde. Peki diyeceksiniz. Peki Allah yukarıda değil. Arşın üstünde değil. Bunlar nasıl inanıyor peki? Neye inanıyor yani? Bakın ne diyor? Curcani yine Matur Eddi alemlerinden Şerh-ül isimli kitabında diyor ki Allah hakkında İnnallâhe lâ dâkhilel âlem şu, şu felsefeye bakın. Diyor ki Allah Alemin içinde değil. Alemin dışında da değil. Alemle birleşmiş değil. Alemle ayrı da değil alemin üstünde değil alemin altında da değil alemin sağında değil alemin sonunda solunda da değil alemin önünde değil alemin arkasında da değil ne biçim inanç bu He? Çünkü adamlar ne diyor şuna inanıyor diyor yukarıda olsa Haşın üstünde olsa Arcun haçmış şu şöyleyse o zaman Allah'ın hacmi de böyle sonradan yaratılmış manasında Allah yukarıda ise işte kaç mı yukarıda ne kadar şey Kaç kilometre? Şu kadar. Allah ile bizim aramızda bir mesafe var. Her mesafe olan sonradan yaratılma. Mümkün değil diyor. Peki, Allah bir yerde ise, yukarıda ise bir, bir ee, cihetin içindedir manasında. E, cihet sonradan yaratılmıştır. Allah iç, sonradan yaratılmışın içinde olamaz. Allah yukarıda değil. Aynı şekilde alt da Allah bir cihettir. Allah aşağıda da değil. Sağda, sağda da değil. Sol, solda da değil. Ön, önde de değil. Arka, arkada değil. Ne peki? Sen bir şey, bir yok. Yoku bir sıfatla bağlayın. Bir şey yok olan bir şey bir sıfatla değil. Nasıl sıfatlarsın? Dersin ki yok olan bir şey ne öndedir, ne arkada, ne sağda, ne sağda, ne yukarıda, ne aşağıda. Yok olan bir şey böyle sıfatlarsın. Dolayısıyla sonuç neye gelmiş oluyor? Allah'a yok gibi inanıyorlar yani. Allah yokmuş gibi böyle bir şey, böyle bir inanca sahipler. Başka bir örnek vereyim. Nuzul sıfatı, Allahu Teala'nın inme sıfatı, maturidiler. El-Mevâkif ee, El isimli, yine Cürcani'nin, Şerh-ül isimli kitabında, inme, inme hakkında der ki, Nuzuluhu billutfi vel rahme Allahu Teala'nın nuzulu kendisi nuzul etmez, inmez. Bilakis onun inmekten maksat onun rahmeti ve nutfu iner yoksa kendisi inmez bak nasıl şey diyor. Çünkü sonra diyor ki çünkü inmek bir şeyin değiş Allahu Teala'nın değiştiğine delildir. Çünkü önce oradaydı sonra iniyor bir değişkenlik oluyor. Ve her değişkenlik hades, sonradan yaratılmışlığın bir alametidir. Çünkü her değişken sonradan yaratılmıştır. Bu sıfat sonradan yaratılmışların alametidir. Her sonradan, yara ki Allah bundan münezzehtir, dolayısıyla Allah inen inemez. Cürcani. Demin dediğim gibi sıfat değişiyor. Değiştiği zaman her değişken sonradan yaratılmışlığın alametidir. Dolayısıyla Allah yukarıdan aşağı indiği zaman Allah'ta bir değişme oluyor. Bu sıfat değişme sıfatı ise yaratılmışların sıfatıdır. Ki Allah bundan münezzehtir. Dolayısıyla Allah, Allah inemez diyorlar. Görüyorsunuz aklı Aklı nasıl değerlendiriyor? <gülüyor> Size bir kısa anlatayım. İmam Ahmet'in oğlu, Abdullah ibn İmam Ahmet diyor ki Kuntu ana ve ebi fi tariqin mescid babam ile ben mescide doğru yola çıkıyordu. Fesemi'a kassan yakutsu bi hadisin nuzul Yolda giderken bir kısacıyı duyduk. Nuzul sıfatını anlatıyor. Allah işte dünya semasına iner sıfatını anlatıyor. Ve şunu dediğini duydu babam. يَنْزِيلُ اللّٰهِ اِلٰى سَمَائِ الدُّنْيَا بِلَا زَوَالٍ وَلَا اِنْتِقَالٍ وَلَا تَغَيُّرُ Allahu Teala dünya semasına değişmeden, bir değişikliğe uğramadan ve bir mekandan diğer mekana geçmeden iniyor. Dediğini duydu diyor. Bak felsefe. Değişmeden, değişime uğramadan bir mekandan diğer mekana geçmeden Allah iniyor. Bunun üzerine Abdullah İbne İmam Ahmed İmam Ahmet'in oğlu diyor, "Fertade ابي رحيم الله تعالى و Babam titredi bunu duyduncu ve be, e, yüzü sarılaştı. Ve dedi ki: "Qif bina ala hadal mutakhabbit." Beni bu, bu sapın yanına götür. Ve onu onun yanına götürdüm diyor. Ve dedi ki: "Ya hada Rasulullah aghyaru ala Rabbihi mink. Kul kama qala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini senden fazla kıskanıyordu. Peygamber gibi de ve defol. Ne demek istiyor? Yani sen kıskançlığından bunu diyorsun. İşte Allah değişmeksiz falan iner. Belki de Allah değişmeden, intikal etmeden iniyor diyorsun. Çünkü belki Allah değişir, intikal ederse sonradan yaratılmış gibi aklına böyle geliyor diyor. Dolayısıyla bundan dolayı böyle diyorsun kıskandığından Allah'a bir şey kötü bir sıfat gelmesin diye. Türk Peygamber seni bundan daha iyi biliyordu. Allah'a daha çok kıskanıyordu senden. Ona rağmen Peygamber Allah iniyor demiş dememiş ki intikal etmeden zeval etmeden değişmeden dememiş. Peygamber böyle bir şey dememiş. Sen niye diyorsun? Sen Peygamber'den daha iyi biliyorsun. Ümmetine daha fazla mı rahmet ediyorsun? İnsanlara daha fazla mı acıyorsun? İnsanların sapıklıktan mı korkuyorsun ki böyle diyorsun ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey dememiş. Ala Başka bir örnek vereyim. Sıfatul meci Allah'ın gelme sıfatı. Çünkü kıyamet gününde veca rabbuka vel meleku saffan Saffa, Rabbin ve melekler saf saf gelecek. Ki biz buna iman ediyoruz. Allah gelecek kendisine yakışır bir şekilde. Ebu'l-Maîn en-Nesefî sıfat hakkında diyor ki: "Lâ yecûzu en yusuf Allahu mecî liannehû min sıfati'l-makhlûkîn." Allah gelme sıfatıyla sıfatlandırılmaz çünkü gelmek mahlukatın sıfatıdır. Çünkü mahluk gelir, gider. Allah bu böyle sıfatlandırılamaz. Çünkü bu dolayısıyla Allah'ı gelmedi sıfatlandıramayız diyor. Ebu'l-Maîn en-Nesefî rahimehullâh teâlâ. Rahimullah dedim de kelamcıya, felsefeye gelmeseydi. Tamam. Tayip, eee burada duralım. Eee mescide gidelim mi inşallah? Gelerede yoksa nasıl yapacağız? Tayip, tamam, mescide kaç tane namaz? Şimdi 19'u bize Tamam, namazı kılalım. Mescide gidelim. Ondan sonra devam ederiz. Buranın 6 saati daha müsait. Ondan sonra inşallah e, bitirdikten sonra başka bir konuya geçeriz. İnşallah. verelim ki daha iyi anlayasınız. Maturidiler allah Teala'nın kelamını kabul ederler. Ancak bizim gibi inanmazlar ona. Başka türlü inanırlar. İlk önce Ehl-i Sünnet'in inancını anlatayım. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Sözüdür. Yani Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala'dan işitmiştir o kelamı. Allah konuşmuştur Kur'an ile o kelamı ki o da Kur'an. Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala'dan duymuştur. Cebrail aleyhisselam da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirmiştir. Elimizdeki Kur'an allah Teala'nın kelamıdır. Allah'ın kelamıdır. Ve ilim ehli der ki Allah'ın kelamı hakkında قَدِيمُ النَّوْعِ حَادِثُ ahad. Allah'ın kelamı Allah her zaman konuşucu olmuştur. Konuşur. Ancak bu konuşmayı istediği zaman yapar. Konuşabilir. Ancak bu konuşmayı istediği zaman yapar. İstediği zaman konuşmuştur, konuşuyordur ve istediği zaman da konuşacak kıyamet gününde. Bu konuşma sonradan sonradan oluyor. İstediği zaman Allah-u Teala'nın. Ve Allah-u Teala'nın bu konuşması ses iledir ve harf iledir. Yani allah ses ile konuşmuştur. O sesi Cebrail Aleyhisselam duymuştur. Anlaşıldı mı? O sesi Cebrail Aleyhisselam duymuştur. Ve harf ile konuşmuştur. O kelam harflerledir. Kur'an harfler harf iledir. Ehli sünnet vel cemaat'in inancı böyledir. Maturidiler ve Eş'ariler. Şimdi az sonra da açıklayacağım. Maturidi ile eşarinin arasında hiç çok az bir fark var. Yoksa bu inançları onların aynı. Maturidiler sekiz sıfatı kabul ediyor, eşarileri yedi sıfat. O kadar bir fark yok. Dolayısıyla şu anki maturidilerin anlattığı, maturidiler hakkında anlattığım inançlar eşariler içinde geçerlidir. Anlaşıldı mı? Maturidil, yani ehl-i sünnetin Allah'ın kelam hakkındaki inancı böyledir. Maturidiler der ki Allah'ın kelamı vardır. Ancak Allah'ın kelamı kendi nefsinde kaimdir derler. Sessiz ve harfsizdir derler. Bu ne demek? Derler ki allah Teala bir defa konuşmuştur. O konuşmada Allah'ın içinde olmuştur. Ses ile harf ile olmamıştır. Allah'ın içinde olmuştur. Ve elimizdeki Kur'an ise Allah'ın kelamından hikaye veya ibaredir derler. Yani kısacası şöyle anlayabilmeniz için diyorum. Elimizdeki Kur'an Allah'ın kelamı değildir. Bilakis Allah'ın kelamının fotokopisidir. Çünkü Allah konuştuğu zaman sesle, harfle olmaz. Allah'ın konuşması içinde olur. İçinde olduysa bu Kur'an bize nasıl ulaşmış? Ha bu Kur'an Allah'ın o içindeki kelamın fotokopisidir, hikayesidir. Yoksa Allah'ın kelamı değildir. Peki nasıl oldu? Cibril bunu levh-i mahfuz'dan aldı. Levh-i mahfuz'dan aldı. Yoksa Allah'ın sesi Allah'tan almadı, levh-i mahfuz'dan aldı. O levh-i mahfuz'daki kelam ise Allah'ın kelamının fotokopisidir, hikayesidir. O Allah'ın kelamı ise Allah'ın içindedir. Çünkü Allah konuşmasını içinden yapmıştır. Peki, bakın bu felsefeyi gördünüz. Peki neden bu felsefeye yani böyle bir zor bir şeye inanıyorlar? Yani ehl-i sünnet gibi desinler. Allah'tan konuştu, Allah'tan duydu, bize indirdi. Ehl-i sünnet gibi kolay bir inanç yok. Olduğu gibi kabul ediyoruz biz. Çünkü onlar yine akıllarını kullanıyorlar burada. Diyorlar ki Allah'ın kelamı, sözü sessiz ve harfsiz olur. Niye sessiz ve harfsiz olur? diyor ki çünkü ses var dersek Allah'ın kelam ses ile dersek ses tellerine ihtiyacı var. Ve ciğerlere ihtiyacı var o sesi çıkarması için. Ses tellere ihtiyacı olduğu zaman Allah mütebaid bazı şeylerden oluşuyor. İşte nasıl ses teli, et, kan dersek ses ya var dersek Allah bazı şeylerden murakkeptir oluşuyor. Bu da sonradan yaratılmışların sıfatı. Allah'ın, dolayısıyla Allah'ın sesli olamaz. Dolayısıyla Allah'ın konuşurken sesi de olamaz. Sessiz olur bu. Aynı şekilde harf, harf de olamaz. Çünkü harf ağızdan çıkıyor. İşte dilin bazı dudağa yapışması ile harf çıkıyor. Allah bundan münezzehtir diyorlar. Bundan dolayı Allah'ın konuşması ses ile harfle olmaz diyorlar. Allah'ın konuşması kendi nefsinde kain, kendi nefsindedir. Bu dışa vuramaz ve bu bir defa olmuştur. Kur'an ise Allah'ın kelamının fotokopisidir. Cibril onu lehimahfuz'dan almıştır diyorlar. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla Allah'ın ses, ses teli falan ol, olmadığına göre Allah e, işte istediği zaman konuşamaz diyorlar zaten. Çünkü o konuşma bir defa oldu. O da içinden istediği zaman konuşur dersek diyorlar. Konuştuğu zaman Allah'ta bir değişim oluyor. Önce konuşmuyordu sonra konuşma. Her değişen yaratılmışın sıfatıdır. Dolayısıyla Allah istediği zaman konuşmaz. Değişim olduğundan dolayı. Dolayısıyla şuna inanıyorlar. Allah'ın kelamı bir defa içinde olmuştur ve bir defa olmuştur bu. Sesle harfli olmamıştır. Bu tabii ki ehl-i sünnet ve cemaatin inancına terstir. Sapıklık ve dalalettir. Çünkü ehl-i sünnet Hadislerde, ayetlerde geçtiği gibi وَنَادَىٰ <gülüyor> رَبُّكَ Musa. Rabbiniz Musa'yı çağırdı, nide etti. Çağırmak neyle olur? Sesle olur. Başka bir türlü çağırılan şey demezsin. Tasavvur edemezsin. Ondan sonra Abdullah İbn-i hadisinde falan işte kıyamet gününde allah Teala bir sesle çağıracak. O sesi yakındaki nasıl duyuyorsa uzaktaki de öyle duyacak. Sonra başka Bukhari Müslim'deki ya Adem İn i̇şte, Allah ya emruken tabe'ten işte Adem Allahü Teala diyecek ki ey Adem ses ile. Hadiste ses ile geçiyor. Adem'e çağıracak gibi bütün bu, bu, bu deliller Kur'an ve sünnette vardır. Dolayısıyla ehli sünnet Kur'an ve sünnetteki e, şeyleri alır. Ne varsa onu alır. Sonra Allah Allah Resul diyor ki elif lam mim bir harf değil. Elif harf, lam harf. Mim, harf, hepsine işte on sevap falan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ediyor. Dolayısıyla Kur'an harfle ve sesle el i sünnet olduğu gibi kabul ediyor. Bunlar akılı öne getirdiğinden dolayı böyle bir felsefeye e, yeltenme ihtiyacını duyuyorlar. <gülüyor> Bundan dolayı bakalım Allah'ın kelamı hakkında ne diyorlar? Ebu'l-Yusr el-Basdavi usulü din isimli kitabında diyor ki ki bu da Maturidilerin imamlarından diyor ki "Fel hurufu leyset bi harfler Allah'ın kelamı değildir. Ve delil bunun delili ise enel hurufu'l hakika cawanibul fami harf aslında ağzın yanlarından oluşan ağzın yanlarından oluşan e, bir mahluktur." ağız ile oluyor. Harfi ağız ile çıkarıyorsun. Allah için bu mümkün değildir. Dolayısıyla Allah konuştuğu zaman harf ile değil ses ile değildir diyorlar. Bak nasıl akılı öne geçiriyorlar. Biz de diyoruz ki Allahu Teala cehenneme demedi mi? Demeyecek mi? <gülüyor> Doldun mu? O da diyecek daha var mı? Peki cehennemin ağzı mı var? Ses deli mi var? O mahluk için böyleyse Allah için niye öyle başka türlü düşünüyorsun? <gülüyor> allah Teala yer ve göğe diyecek işte bana itaat ederek gelin. <gülüyor> Onlar da dedi ki işte sana itaat ederek geldik. Yer ve göğün sesi mi var? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme taş selam veriyordu. Ağaç selam veriyordu. Sahih hadislerde olduğu gibi. Zehirli olan zira işte zehirli olan o et peygambere haber verdi. Bütün bunların ağzı mı var? Ses tonu mu var? Bunlar işte allah Teala. İnsanlarla kıyas ettiğinden dolayı, teşbih ettiğinden dolayı, sonra da o teşbihten kaçınmak için böyle bir felsefiye ihtiyaç duyuyorlar. Aynı şekilde hafız-ı din enne diyor ki وَهَذِي الْعِبَارَةِ مَخْلُوْقَةٌ لِيَنَّهَا أَصْوَاتٍ وَهِي اَعْرَةٍ Bu ibareler yaratılmıştır çünkü onlar sestir, ses ile arattır, sıfattır. وَسُمِّيَتْ كَلَامُ li لِدَلَالَةِيَ عَلَيْهَا Bak burada ne diyor? Bundan dolayı Kur'an Allah'ın kelamı diye isimlendirilmiştir. Ancak aslında Allah'ın kelamı değildir. Çünkü Allah'ın kelamine delalet ediyor. Onu fotokopisidir. Onu e, açıklıyor. Yoksa kendisi Allah'ın kelamı değildir diyor. Dolayısıyla kardeşler maturidiler ve eşariler. Elimizdeki Kur'an Allah'ın kelamı mı diye sorsanız der ki evet Allah'ın kelamı. Okumuşlardan. Sonra sorsan peki kastım nedir? Bu elimizdeki Kur'an mı Allah'ın kelamı? Açtığın zaman, sorduğun zaman der ki yok. Bu elimizdeki Kur'an Allah'ın kelamı değil. Bu Allah'ın kelamının hikayesidir, fotokopisidir. Ona delalet ediyor. Bak Hafizuddin Nesefi kendisi diyor. Allah'ın kelamı diye isimlendirilmesinin sebebi ona delalet ettiğinden dolayı, onu onun fotokopisi olduğundan dolayı Allah'ın kelamı diye isimlendiriliyor Kur'an. Yoksa kendisi Allah'ın kelamı Değildir. Dolayısıyla maturidi ve eşariler açtığın zaman tabi bunu okumuşlar biri. Bu Kur'an elimizdeki Kur'an Allah'ın kelamı demezler. Bilakis Allah'ın kelamının hikayesi, ibaresi, fotokopsidir derler. Anladınız mı? Dolayısıyla bu eşarilerden, maturidilerden Kur'an'ı yere atan, ayağıyla basan falan olmuş. Niye? Çünkü adam zaten bu Allah'ın kelamı değil ki diyor. Ne gereği var? Atayım bir problem olmaz diyenler var yani. Tayyip <gülüyor> <Dayım. gülüyor> sonra kardeşler bunu da Amdetül Atikad isimli kitabında zikrediyor Nisefi. Bu deminki okuduğum şey. <gülüyor> Peki bu şeye ne delil getiriyorlar? Yani işte her değişim sonradan yaratılmıştır. Arat, sonradan yaratılmıştır. Bu sıfatlar Allah için geçerli değil. Değişim olur. Konuştuğu zaman bir değişme olur. Allah'tan bu olmaz, mümkün değil. Dolayısıyla Allah sesle, harfle konuşmaz. Bu değişme kaydesini hangi delilden getiriyorlar? Ona da bir delil bulmuşlar. Ne delili? İbrahim aleyhisselam ee, diyor ki فَلَمَّ أَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفِل۪ينَ işte güneş de battığında İbrahim Aleyhisselam dedi ki afilin, ben batanları sevmem. Güneş battığı zaman hani diyor ya önce aya falan güneşe İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben batanları sevmem. Bak maturidiler eşariler ne diyor. diyor? Bak İbrahim Aleyhisselam ondan delil getirdi ki her batan yani değişen hareket olan Allah olamaz. Buradan anlıyoruz ki hareket olan hareket yapan bir değişime uğrayan Allah'ın sıfatı olamaz. Çünkü İbrahim Aleyhisselam diyor ben vatanları sevmem. Demek ki ki Allahu Teala'da bir değişim olmuyor. Bir hareket olmuyor. Dolayısıyla bu e, kaydeyi bu ayetten alıyorlar. Fehmtum? Fakat cevap olarak e, deriz ki İbrahim buraya dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam bunu derken halen Müslümandı. Yani ben batanları sevmiyorum. Bunu derken Müslümandı zaten. İbrahim Aleyhisselam aramıyordu işte bu battı ben demek ki Allah buymuş aramıyordu. Zaten bunu derken Müslümandı. Ancak bunu demesinin sebebi bunu demesinin sebebi müşriklere karşı delil kullanıyordu. Müşriklere karşı e, münakaşa ediyordu. Müşriklerle böyle münakaşa ediyordu. Çünkü müşrikler o zaman e, ateşe güneşe falan tapıyorlar ondan dolayı diyordu ki ben battanları sevmem Ben şunu sevmem Ben münakaşa etmek için İbrahim Aleyhisselam bunu diyor yoksa İbrahim Aleyhisselam onu derken zaten Müslümandı bunu nereden biliyoruz Müslüman olduğunu? Çünkü Allahu Teala o ayetten önce diyor ki va Aliken Nur İbrahim melekul semava yoldıin aynı şekilde biz İbrahim Aleyhisselam'a semanın ve yerin melekutunu gösterdik o kesin olarak bilenlerden olsun diye biz onu gösterdik. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'a zaten peygamberlik gelmişti. Zaten gösterilmişti. Ancak o bunun demesinin sebebi zaten demesinin sebebi müşriklere karşı münakaşa etmek için onların deliliyle onları susturmak için İbrahim Aleyhisselam bunu e, demiştir. Sonra deriz ki yine İbrahim Aleyhisselam sıfatları inkar etmiyordu ki. İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala'nın bütün sıfatlarını kabul ediyordu. Babasına ne diyor? Diyor ki Ya ebeti lime ma la tesma'u ve la tubzir ve la yugni anke, anke şey'e. Ey babacığım duymayan, işitmeyen ve sana bir fayda vermeyene nasıl ibadet edersin? Sana bir fayda vermeyene nasıl ibadet edersin? Dolayısıyla duymayan işitmeyen demek ki Allah duyuyor ve İşitiyor Allah İbrahim Aleyhisselam bunu kabul ediyordu. Bu bu delili getiren, güya değişim delilini İbrahim Aleyhisselam kıssasını getiren ilk olarak cehmiy olmuştur. Sonra Mutezile onlardan da Şaerif ve Maturidiler almıştır. Onlara diyoruz İbrahim Aleyhisselam sıfatları kabul ediyordu bu ayette geçtiği gibi. Babasına diyordu ki duyan ve işitmeyen nasıl ibadet eder? Demek ki Allah duyuyor ve ve işitiyordu. Tayp Matüridilerin başka bir delili kardeşler. Delil terkip diyorlar buna. Terkip. Oluşum. <gülüyor> Diyor ki cisim bazı şeylerden oluşmuştur. Elden, koldan, ayaktan, kafadan, şudan, bundan. Cisim bunlardan oluşmuştur. El, kola ihtiyacı var. Kol, dirseğe ihtiyacı var. Dirsek, omuza ihtiyacı var. Her cisimdeki bir şey diğer şeye ihtiyacı vardır. Bu da bizim aciz olduğumuzdan, zayıf olduğumuzdan dolayıdır derler. Bu doğru. sahip Ancak sonuç olarak nereye geliyorlar? Diyorlar ki dolayısıyla aynı şekilde Allah'ın eli var, yüzü var, ayağı var. Dediğimiz zaman şunu demiş oluyoruz. Allah'ın yüzü var dolayısıyla kafasına ihtiyacı var. Eli var dolayısıyla kola ihtiyacı var. Ayağı var dolayısıyla işte başka şeye ihtiyacı var. Murakkep bazı şeyler bazı şeylerden oluşmuş. Bu yaratılmışların sıfatıdır. Dolayısıyla bu Allah hakkında Allah hakkında böyle bir şey düşünemeyiz. Dolayısıyla Allahu Teala'nın eli yoktur. Ayağı yoktur. Yüzü yoktur, gözü yoktur, bu sonuca varmışlardır. İlk önce Allahu Teala'yı insan ile benzetmişler, o benzetmeden kaçınmak için de inkar etmişler, tevil etmişler, tevil etmişler. Bu da Maturidilerin delillerinden bir tanesi. Buna cevap olarak ne çok kolay? Diyeceğiz ki biz siz benzettiğinizden dolayı probleme girdiniz. Biz benzetmiyoruz ki. Biz diyoruz Allah'ın eli var, bitti, eli var. Daha demiyoruz kolu var, o ona ihtiyaçtır falan. La. Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Allah'ın eli kendisine yakışır bir şekilde, yüzü kendisine yakışır bir şekildedir deriz. Bitti, bu kadar. Aynı şekilde maturidilerin delillerinden bir tanesi de, de hayyiz dedikleri delil. Bu da derler ki, buna da derler ki, Allah mekandan münezzehtir. Çünkü mekanda değildir. Çünkü Allah bir mekanda olsa, bir yerde olsa o mekanın hacmi kadar olur. Bir yerde olsa, bu masanın üstünde olsa, masa bir metre ise Allah bir metredir. Bir hacmi olur. Her hacmi olan bir mesafesi olması lazım. Bir metre, bir metre, bir metreden sonra gitmiyor. Sadece bir metredir. E her mahdut olan, sonu olan ki bir metre bir sonu var. Bir metreyi kadar sonradan yaratılmıştır. Mahlukatın sıfatıdır. Bu Allah için geçerli değildir. Dolayısıyla Allahu Teala arşın üstünde değildir. O sonuçlara varmışlardır. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki, Allah Teala arşın üstünde kendisine yakışır bir şekilde diyoruz. Demiyoruz ki Allah arşa bitişik şudur budur. Bunlara hiç girmiyoruz bile. Niye? Çünkü bize anlatılmış ki Allah arşın üstündedir. Bitti daha kafa daha kafa yormayız. Ve biliyoruz ki Allahu Teala arşa ihtiyacı yok. Çünkü her şey Allahü Teala'nın kudretiyle var. Arşın üstünde yaratılma diye bir şey yok. Yaratılmışların sonudur. Yaratılmışların sonudur allah Teala yaratılmışların sonunun oradadır. Arşın üstü çünkü yaratılmışlar bitiyor ondan sonra. allah Teala oradadır. Dolayısıyla diyemeyiz ki Allah sizin dediğiniz gibi Allah yaratılmışın içinde veya üstünde veya şudur budur. Bunlara kafa yormayız. Bilakis Kur'an ve sünnette geçtiği gibi iman ederiz. Tayip. bundan dolayı <gülüyor> maturidiler bu gibi delillere Dayanarak, deminki sayın, saydım, e, Allah-u Teala'nın sıfatlarının çoğunu mecaz derler ve tevil etmeye, yorumlamaya kalkarlar. Bazıları tevil eder, yorumlarlar. Matüridiler de iki yer, Kendi aralarında da problem var. Anladınız mı? Çünkü akılla bina ettiklerinden dolayı matüridiler bir müddet sonra başka bir inanca... Sahip olanlar var. Bir müddet sonra. Çünkü akıl değişiyor. Akıl değişince ne oluyor? İnanç da değişiyor. Bundan dolayı maturidilerin bazıları tevil ediyor, yorumluyor sıfatları. Bazıları da tefvid ediyor. Tefvid, yani diyorlar ki biz bu sıfatlar var, biz bunların manasını bilmiyoruz. Biz bunların manasını bilmiyoruz. Yet yet nedir bilmiyorum, tercüme edemem. Ben tercüme edemem bunu. Bu da sapıklık. Bu ehli sünnet eters. Biz biliyoruz Kur'an Arapça. Nasıl bilmiyorsun? Yetse yet eldir. Allah sana bilmediğin bir şey mi anlatıyor? O Kur'an bilmece mi nedir? Allah diyor ki Kur'an'ı biz apaçık size indirdik. Apaçık. Bilmediğimiz şey varsa peygamber bilme. Ya peygamber manasını peygamber diyor ki Allah gülüyor. Bilmediği bir şey mi söylüyor? Deliler bilmediği bir şey söyler. Peygamber bilmediği bir şey söylemez demek ki bilir. Bunu deriz biz. Aynı şekilde eşariler de aynı. Eşariler ya tevil eder, ya tefvid eder. Eşariler yedi sıfatı kabul eden, daha çok sıfatı kabul edenler de olmuştur. Misal Fahruddin-i Razi'ye kadar eşarilerden fahruddin Razi'ye kadar gelen eşariler Allah'ın arşta olduğunu kabul ediyorlardı. Sonra fahruddin Razi onu da inkar etti, tevil etti, yorumladı. İşte bazıları Allah'ın elini kabul ediyordu falan. Bazıları Allah'ın zati sıfatlarını kabul ediyordu. El, yüz gibi. Ancak fiili sıfatlarını kabul etmiyordu. İnme, gülme, e, fiil olan sıfatlarda kabul etmiyordu. Dolayısıyla akıllarına bina ettiklerinden dolayı akıllardan da çelişme var. Bazıları şunu kabul ediyor. Diğerleri bunu kabul ediyor. O ona reddiye veriyor. O ona şey veriyor. Bu da Eşarilerin kitabında böyle şeyler e, böyle şeyler görebilir. Aynı şekilde Maturidiler'de e Maturidiler de aynı. Tayp bundan dolayı Maturidiler akidede de ahad hadisleri de kabul etmiyorlar. Akidede diyorlar ki ahad hadis yani mütevâtir olmayan hadisleri diyoruz biz akidede kabul edemeyiz. Bütün bu hadisler bizim için delil delil değildir diye ahad hadisleri de kabul ediyorlar. Etmiyorlar. Bu gibi şeylerden dolayı. Sıfat, çünkü hadislerde birçok Allah'ın sıfatların şey diyor, anlatılıyor. Onlar diyor Allah'ın sıfatı anlatılıyor burada. Yani biz bu aklımıza ters bunları. Biz bu hadisleri kabul kabul edemeyiz diye ahad hadislerde kabul etmiyorlar. Tayyib. Bu bilindikten sonra sıfatlar hakkındaki ma ma Maturidilerin inancı böyle. Peki tevhide nasıl inanıyorlar Maturidiler? Tevhide bakalım. Tevhide Maturidilerin tevhide inancı da şöyle, tevhid denildiği zaman rububiyet tevhidi akla geliyor onlarda. Uluhiyet tevhidi falan hiç akıllarında yok. Hiç değinmemişler uluhiyet tevhidine. Sadece rububiyet tevhidi, işte Allah yaratır, yedirir, içirir, rızık verir, yağmuru yağdırır, gücü vardır, şudur budur. Sadece rububiyet tevhidine tevhid olarak kabul etmişlerdir. Bu neye probleme geçiyor? Bundan dolayı uluhiyet tevhidine, işte Allah'a sadece ibadet etmemiz gerekir falan bunlara değinmemişler. Değinmediğinden dolayı da maalesef maturidi inancında olan birçok insanın, birçok devlette, ülkede şirklerin çoğaldığını görüyorsun. Çünkü uluhiyete hiç değinmemişler. İnsanlar şöyle inandırmışlar, Allah'a iman edersen, var olduğuna iman edersen, rızık verdiğine iman edersen... Artık Müslümansın. Velev ki kabirden, türbeden medetum. Sana bir fayda, yani seni dinden çıkarmaz diye öyle iman ettirmişler. Dolayısıyla bu şirkler arttığı genellikle eşariler ve maturidilerin olan ülkelerde artıyor. Niye? Çünkü tevhidde başta balık baştan kokuyor. Çünkü adamlar tevhidi böyle inanmışlar. Tevhid, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidine hiç değinmemişler. İhtimam, önem göstermemişler. Maturidi Kitabı Tevhid isimli kitabında sayfa 23 Tevhidi şöyle tarif ediyor diyor ki Allahu Waheedun fi Zatı Allah zatında birdir, la kasime alahu onun hiçbir e, kısmı benzeri vla cüze hiçbir cüz'ü kısmı yoktur Cüz'üden bundan da başka şey kastediyor yani eli meli yüzü falan yok kastediyor. Cüz yok falan kastında çünkü onlar eli falan olsa cüzlerden şey inancında olduğundan dolayı onu kast ediyor. Sonra diyor ki vahidun fî sıfatî lâ şebihele. sıfatlarında da birdir. Sıfatlarında da birdir. Yani Allah sıfatı ondadır. Başkasına geçemez. Vahidun fi ef'alî lâ fiillerinde de birdir. Allah bir şeyleri yapıyor. Onu ancak Allah yapabilir. Yani neydi neydi burada tarih bu kadar Tevhidi böyle tarif etmiş. Neyi tarif ediyor? Allah'ın zatını, Allah'ın fiillerini ve Allah'ın sıfatı da birdir. demiş. Zaten sekiz sıfatı şey diyor. Hep rububiyet anlatmış. Uluhiyete hiç değinmemiş gördüğünüz gibi. Yani ancak Allah'a ibadet edilir, ibadet onun hakkıdır falan hiç değinmemiş. Değinmediğinden dolayı sonradan maturidilerde şirk, şirkler ee, artmış. Halbuki Kurana baktığımız zaman Allahu Teala tam tersini yapmış. Ne yapmış? Önemini daha fazla uluhiyet tevhidini anlatmış Allahü Teala. Rububiyet de anlatmış. Ama daha fazla neyi anlatmış? Uluhiyet tevhidini anlatmış. Uluhiyet ne demek? Yani ibadetimizi ancak Allah'a yapmamı yapmama yapmamız gerektiğini anlatmış Allahu Teala. Çünkü Mekke müşrikleri ve ondan önceki müşrikler zaten Allah'ın var olduğunu, dirilttiğini, yarattığını zaten inanıyorlardı. Onda problemleri yoktu. Problemleri ise ibadetlerini Allah'tan başkasına yapıyorlardı. Medetini, kurban kesmeyi, adak adamayı, ümitini, korkmayı Allah'tan başkasına yapıyorlardı ve diyorlardı ki bunlar bizi Allah'a Allah yaklaştırıyor. Bundan dolayı Mekke müşrikleri Yerin işte Allah'a inandıkları falan Allahu Teala Kur'an'da açıkça beyan ediyor. Diyor ki: "Ul men yerzuqu yerzuqukum min es Sizi Mekke müşriklerinden soruyor. Diyor ki sizi yerde ve gökte rızıklandıran, yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? "Emmen yamliku es-sem'a vel ee, Kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Kim size sahip? Kim yarattı bunları? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Diriyi ölüden çıkartan. Diriyi ölüden çıkartan. Ölüyü de diriden çıkartan kimdir? Diriyi ölüden çıkartıyor. Biz bir ölü olan bir meniden yaratılmışız. Sudan yaratılmışız. Ölüyü de diriden çıkartıyor. Biz babalarımızın sulbundan gelmişiniz. Bak Allah'ın kim bunu yapıyor diyor Allah. O men bir ol Sonra soruyor Mekke müşrikler kim bu bütün bu şey idare ediyor? Her şeyi yapıyor. Fısı Allah diye derler ki müşrikler Allah yapıyor bütün bunları. Fakul afalatı takun. Eğer buna inanıyorsanız korkmuyor musun Allah'tan? Buna inanıyorsunuz niye halen gidip ya Bedevi ya Abdülkadir Ceylan ya şeyim ya şey ya fulan ya diye Allah'tan başkasından medet umuyorsunuz? Madem bunları yaratansa Allah, Allah'a ibadet edin. Ondan medet umun. Ona dua edin. Allah böyle delil getiriyor. Yani dolayısıyla Allahü Teala burada neyi e, beyan etmiş oluyor? Mekke müşriklerinin ve ondan önceki müşriklerin Allah'ın rububiyet tevhidine iman ettiklerini beyan ediyor. Fakat problemleri neydi dediğimiz gibi? Uluhiyet tevhidinde. Ki insanların problemi Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Bundan dolayı Allah Teala genellikle ulûhiyet tevhidine önem vermiştir. Hep Kur'an'da ulûhiyet tevhidinden bahsetmiştir. Ve lakad ersenâ Nûhan ilâ Biz bi-iznihâ Nuh'u kavmine gönderdik. Feqâle ya kavmî ibudullâhe mâ leküm min ilâhin gayruh. Bak, da de dedi ki ey kavmim ubudullâh Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ibadete hak kazanan yoktur. Nuh Aleyhisselam Allah'a ibadet edin demiş. Başka ayette Hud Aleyhisselam da aynısın diyor. Diyor ki: "Ubudullah melekum min ilahing Allah'a ibadet edin." Daha Salih Aleyhisselam da Allah'a ibadet. Aynı ayeti Salih Aleyhisselam da diyor. Daha Şuayb Aleyhisselam da diyor. "Ubudullah melekum min ilahing Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ibadet hak kazanan yoktu. Dolayısıyla bütün bu peygamberlerin kavimleri Allah'a inanıyordu ancak ibadetlerini Allah'tan başkasına yapıyorlardı. Bundan dolayı da peygamberler demiş ki: Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka ibadete hak kazanan, hak kazanan yoktur demiş. Aynı şekilde Allahü Teala diyor ki: "Vallakat bğsna fi kulli ümmetin resulun. Biz bütün ümmetlere bir peygamber gönderdik. Niye? Niye? Abdu Allah. Woşte Allah'a ibadet etmeleri için ve tağuttan da uzak durmaları için. Allah'tan başka ibadet edilenlerden de uzak, uzak durmaları için. Dolayısıyla gördüğünüz gibi. Allah-u Teala e, ayetlerinde hep uluhiyet tevhidinden bahsetmiş. Ancak maturidiler ve eşariler ne yapıyor? Gördüğünüz gibi hiç uluhiyet tevhidine değinmemişler. Bundan dolayı da ülkelerinde maturidi olan e, halklarda maalesef şirk e, çoğalmaktadır. Tayip. dolayısıyla tevhidde de problemler var. Şimdi o Maturidilerin kabul ettiği Allah'ın sıfatlarına bir gelelim bakalım. Kabul ettiği sıfatlar. Ne, neyi kabul ediyorlar matüridi? Hangi sıfatları kabul ediyorlar? Maturidiler ancak ve ancak akıllarının kabul ettiği sıfatları kabul ediyorlar. Akıllarının kabul ettiği sıfat ise sekiz tanedir. Birincisi, birinci Allah'ın sıfatını kabul ettikleri birinci sıfat ise kudrettir. Allah'ın gücü, kudretini kabul ediyorlar. Niye kabul ediyorlar? Kur'an'da yazdığı için mi? Yok. Akılları kabul ettiğinden dolayı kabul ediyorlar. Bak Ebu'l-Me'nin nesefi ne diyor? Diyor ki Ebu'l-Me'nin nesefi. El-Mef'ûl يَدُلُّ عَلَى الْفَاعِلُ وَالْفَاعِلُ يَدُلُّ عَلَى الْقُدْرَةِ اِذَا لَمْ يُوصَفُ Allah-u Teala bil kudre اِتَّصَفَ بِالْعَجِزِ Diyor ki Aleykümselam. Aleykümselam. Bak kudreti kabul etmelerinin sebebini açıklıyor Ebu'l-Mainun Nesefi Tafsiratul Edillah isimli kitabında Diyor ki Bu yaratılmışlar Yaratana delildir. Her yaratılmışın bir yaratıcısı olması lazım. Bu sonra bu yaratılmışlar Allah'ın kudretine delildir. Çünkü Allah yaratmışsa mecur kudreti ile yaratmıştır. Eğer kudreti ile yaratmasa Allah'ın kudreti yok desek Allah aziyet ile sıfatlandırmış olur ki bunu diyemeyiz. Bu doğru yani Allah'ın bizi yarattığına göre Kudretiyle yaratmıştır. Başka bir şey gücü olduğundan dolayı yaratmıştır. Ancak burada bu ne diyor? Diyor ki bütün bu sıfat kudreti kabul etmemizin sebebi akıllarına göre çünkü Allah bizi yarattığına göre kudretiyle akıllarına uyduğundan dolayı aklı çalıştırarak bunu kabul ediyor. Yoksa Kur'an'dan, Kur'an'da geçtiğinden dolayı demiyor. Demiyor ki çünkü Allah diyor ki Allah aziz ve güçlüdür demiyor. Çünkü ayetle delil getirmiyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Aklıyla delil getiriyor ve aklıyla kabul ediyor. Sonra bakalım Allah'ın ikinci sıfatı ilim sıfatını kabul ediyorlar. Niye? Niye kabul ediyor? Kur'an'da geçtiğinden dolayı mı? Yok. Akılları kabul ettiğinden dolayı. Yine Ebu'l-Main'in nesefi diyor ki El-Mef'ul Kullemâ delle alel fa'il yedullu alel kudre <gülüyor> Mef'ul yaratılmış nasıl ki Yaratana delildir. Aynı şekilde kudrete delildir Deminki ki şey. Ve kûnû muhkeman mutqinan, muhkeman mutqinan, yâdûlû alâ alim. Aynı şekilde Allah'ın bize yarattığına göre, onun gücüne delale ettiğine göre, aynı şekilde bizi çok güzel, muhteşem bir şekilde yarattığına göre o da. Allah'ın ilmine delildir. Çünkü bizi muhteşem bir şekilde yarattı. Bilmeyen yaratamaz. Dolayısıyla Allah çok iyi bir şey biliyor. Çok biliyor. Çok iyi, muhteşem bir şekilde biliyor. Dolayısıyla ilme delalettir. Allah'ın ilmini de kabul ettik. Bak, akıllarına göre devam ediyor. Sonra Allah'ın hayatını hayat sıfatını kabul ediyorlar. Niye kabul ediyorlar? Ebu'l-ma'in-nesefi diyor ki El-kâdirul âlim la yutasavvar <gülüyor> illa min hay. Güçlü, kudret sahibi, ilimli, bilen bir Allah ancak yaşayan birisi olabilir. Ölüye, ölü olan, yaşamayan, güçlü ve kudretli olamaz. Dolayısıyla Allah'ın hayat sıfatını da kabul ettik. Akıllarına göre. Daha neyi kabul ediyorlar? İrade, Allah'ın isteme sıfatını kabul ediyor. Niye kabul ediyorlar? Ebu'l-Main'in Nesefi bunu bunda açıklıyor. Diyor ki وَوَقُوعُ الْأَشْيَاءِ عَلَى هَيْئَاتِ fi ف۪ي اَمْكِنَ مَخْسُوسَ ف۪ي اَزْمِنَ مَخْسُوسَ يَدُلْعَلِ الْاِرَادَ Bazı şeylerin bazı zamanlarda bazı mekanlarda bazı şekillerde çeşitli şekillerde çeşitli mekanlarda çeşitli zamanlarda olduğuna göre bu da Allah'ın iradesine delildir. Allah bunu böyle istemiş, bunu böyle istemiş, bunu şöyle istemiş, bunu bu zamanda istemiş, bunu bu yerde istemiş. Dolayısıyla Allah istediğine delalettir. Allah'ın irade sıfatını isteme sıfatını da kabul ediyoruz diyorlar. Akıllarına göre. Sonra Allah'ın görme ve işitme sıfatını da kabul ediyorlar. Niye? Ebu'l-Main yine devreye giriyor. Diyor ki لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْسُوفًا لَكَانَ اَعْمَا وَأَصَمْ Eğer Allah Bununla sıfatlanmazsa, görmezse ve işitmezse desek o zaman deriz ki Allah kör ve duymaz. Nasıl yaratsın o zaman? Tamam duymayı ve işitmeyi de kabul ettik. Bu sıfatları da kabul ettik diyorlar. Sonra Allah'ın tekvin, yaratma sıfatını da kabul ediyoruz. Çünkü yarattı görüyoruz. O da akıllı. Sonra Allah'ın kelam sıfatını da kabul ediyoruz diyorlar. Niye? Onda Ebu Yus onu da Bezdevi açıklıyor. Usulü'd-din isimli kitabında diyor ki: "Delilü alâ ennallâhu mutekellimen, alâ ennallâhu mutekellimun, liannehü âmirun ve nâhin ve muhbirun ve lâ yutasar hâzi'l umûr illâ min mutekellim." Allah'ın kelam sıfatına delili şudur. Çünkü Allah emre ediyor, nehy ediyor, haber veriyor. Bu da ancak kelamla olur. Bu da ancak konuşarak olur içinden ama. demek ki de, dediğim gibi. Dolayısıyla Allah'ın kelamını da kabul ediyoruz diyorlar. 8 sıfatı Akıllarına dayandığından dolayı kabul ediyorlar. Yoksa görüyorsunuz hiçbiri ne ayet ne bir hadis beyan etmiyor. Mes'Allah'ına afiyet olsun. Dayım. Başka bir şey kardeşler. maturidiler Allah'ın fiili ve zati sıfatlarını kabul etmiyorlar. Dediğim gibi. Fiili yani Allah'ın gülmesi, inmesi bir fiil olan şeylerden gelmesi. Bütün sıfatları ve zati sıfatları da Zatiyen Allah'ın yüzü, eli, ayağını bütün bunları kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü bu kabul edersek benzetmiş oluruz. Çünkü bunlar zannidir, mutevatir değildir. Ahad hadisleri kabul etmiyoruz biz. Çünkü bu eğer kabul edersek aklımız ile Kur'an ve sünnet çatışır. Aklımızı biz mecbur önde tutmamız gerekir. Önde tutmazsak Kur'an ve sünneti akılla bildik. Dolayısıyla hem akıl batıl olur hem de Nakil batıl olur diyorlar. Bir örnek daha vereyim size. İstiva sıfatından bir örnek vereyim. İstiva ne demek? ehl sünnet ala, Bukharda geçtiği gibi e, Mücahit'den e, Mücahit İbn Abbas'ın talebesi Bukharda geçiyor. Bu diyor ki istava bir mana, istivanın manası ala, üstünde olma üstünde olma. İbn Abbas'ın rivayetler de var. Saide üstüne çıkma, irtifa yükselme, istakarra istikrar etme. Ehli sünnete göre bu manalarda. Ehli sünnete göre bu manalarda. ebul mainin Nesef'i ne diyor? Bakın dikkat edin. Diyor ki: "La yusafu bi ennehu mutemmeken fi makan liman al Diyor ki Allah bir yerdedir diyemeyiz diyor. Niye? Çünkü yerler sonradan yaratılmıştır diyor. Allah o yerde olursak batıl olur diyor. Çünkü Allah yarattıktan sonra o yere yerleşti dersek diyor, Allah'ta bir değişimi olur. Şunu demek istiyor yani. Diyor ki Allah bir yerde diyemeyiz. Çünkü yerler sonradan yaratılmıştır. Allah o yerdeyse demek o şey Allah ile birlikteydi. Allah ile ta ezelden birlikteydi. O yer ise sonradan yaratıldı. Nasıl birlikte oluyor? Ha şey de diyemeyiz, Allah onu yarattı, sonra üstünde oldu da diyemeyiz diyorlar. Niye? Çünkü sonra üstünde olursa Allah da bir değişme oluyor diyor. O da yaratılmışların sıfatıdır diyor. Dolayısıyla mümkün değildir diyor. Bunu da Et-Temhid isimli kitabında diyor. Bu mühsallara vermemin sebebi akıllarından dolayı. Anlayın akidelerden. Tayyip, maturidilerin başka inançlarına bir bakalım. Ahiretteki meselelere inanıyorlar dedik. Ancak e, ruya, Allah'ı görme e, cennette görme şeyine inanıyorlar. Ancak orada başka türlü inanıyorlar. Diyorlar ki Allah görülür. Ancak ne yukarıda ne aşağıda ne sağda ne solda görülür. <gülüyor> Nasıl görünür? Bilmiyoruz. Niye? Çünkü yukarıda olsak bir cihet ispat ederiz. O cihet yaratılmış. Allah onun içinde olamaz. Mümkün değil. Aşağıda, sağda, solda da diyemeyiz. Allah mekansız görülür diyorlar. Ehli sünnet ne diyor? Allahu Teala göreceğiz yukarıda. Yukarıda göreceğiz. Sonra maturidilerin imanda da problemleri var. Diyorlar ki maturidilerin bir şu Ebu, Ebu Mansur'un maturidi diyor ki iman kalpte tasdiktir. Murci eden yani. Kalpte iman ettiğin zaman sen mü'minsin. Bitti. Dilinle söylemene gerek yok. Fahim Yani aslında buna göre e, Ebu Talip Müslümandı. Kalbinden inanıyordu. diliyle söylemedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb bu gibiler hepsi kalbiyle. Biliyorlardı ki Muhammed peygamberdir. Biliyorlardı ancak iman etmediler. Bunlara göre yani kalbiyle iman yetiyor derse dolayısıyla bunlara göre onlar nedir? Mü mümin ona geliyor yani. Belki onu demezler ama ona onu ona geliyor. femtum. Bazılar diyor ki iman Maturidilerin, Ebu Mansur'un Maturidi gibi iman kalptedir. Sadece kalpte dolayısıyla hiçbir amel yapmasan dahi müminsin. Ömür boyu hiç güzel amel yapma, nafak kılma, oruç tutma yine müminsin. Veya dilinle söyleme yine müminsin. Bazıları da diyor ki yok iman kalp ile bir de dil ile ağızlarına gerek yok yapmasan dahi müminsin diyorlar ve diyorlar ki iman eksilmez de eksilmez de çoğalmaz da iman birdir diyorlar ne eksilir ne de ne de çoğalır ne? Kelime kelime şahit getirmedikten sonra Müslüman olunmuyor ya? Olunmaz ama onların işte sapık inançlarını anlatıyorum ben sana olun yani bir insan Kelime-i getirmediği müddetçe bu insan mümin olmaz. kâfirdir icmayla. Ancak ölüm tehlikesi falan varsa o başka. Necasi gibi. O diliyle, şey, kalbiyle inanıyordu. Ama öldürürler diye söylemiyordu. <gül> Ancak bir insan söylemezse bu adam icmayla kâfir olur yani. Alakul hal. Maturidiler işte imanda da böyle diyorlar. İman ne eksilir, ne artmaz. Halbuki bu ehl-i sünnet ehl-i sünnete göre iman nedir? İman dil ile, kalp ile bir de azalar ile. Dil ile söylersin, imanla tasdik eder, azalarla amel edersin. Azalarla da amel edersin ve iman eksilir de artılır da. Niye? Çünkü Allahü Teala diyor ki, liezd edo imanen, imanım. Onların imanları artsın diy. Vaida tuliet alih maayet u zade Onlara Allah'ın ayetler okunduğun zaman imanları artar ve yezdadul ladina amanu imana iman edenlerin imanları artsın. Kimin kalbinde zerre kadar iman olursa demek zerre kadar demek eksiliyor. Değil mi? İman eksilir de artar da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El iman bi ve 70 şube. İman 70 küsürdür. A'laha kelime tu la ilah. 70 küsür yani. Şube <gülüyor> Demek eksiliyor da artıyor da birisinin imanı azdır birisinin çoktur. Eksiliyor da artılıyordu. Da. Daha alaha la ilahe en üstünü la ilahe illallah demek. Yani dil ile adnaha imatatu'l eda. en aşağısı yoldaki kötü bir şey kaldırmak. Kaldırmak ne ne ile oluyor? Azalarla amel ile oluyor. Demek amel ile. haya şubetun iman. Haya imanın bir şubes şubesidir, bir parçasıdır. Haya ise ne ile oluyor? Kalbiyle oluyor. Dolayısıyla ehl-i sünnetin imanı, e, inancı böyledir iman hakkında. Dolayısıyla maturidiler iman hakkında da problemler var. Murcieler yani. Murcieler. Hayır. Aynı şekilde maturidiler mutezile gibi tahsin ve teqbihü'l-akli derler. Tahsin ve teqbihü'l-akli ne demek? Derler ki mutezile de böyle inanıyor. Derler ki Akıl bir şeyin iyi olduğunu, kötü olduğunu bilebilir. Bir şeyin iyi olduğunu, kötü olduğunu bilebilir. Dolayısıyla bunu bildiğinden dolayı Allah o şeyi mecbur yapması gerekir. Yani bu şey iyidir, Allah mecbur bunu emretmesi lazım. Bu şey kötüdür, Allah mecbur bunu nehyetmesi lazım. Fihimtüm? Ehli sünnete göre ne? Ehli sünnete göre akıl... Bunu bilebilir, iyi, iyi, kötü. Ancak kimse diyemez ki mecbur mecburunu yapabilir. Onlar ne diyor? Dolayısıyla peygamberlerin gönderilmesinin sebebi sadece Allah'ın bir lütfu, bir ikramı. Yok, gönderilmeseler dahi akıl bunu bilebilir. Dolayısıyla insan mesuldur. Dolayısıyla insan mesuldur. Peygamberler gönderilmese dahi sen Allah'ı bilmen gerekir. Bilmezsen ateşe girersin. Peygamberler niye gönderildi o zaman diyoruz? Diyorlar ki Allah'ın bir ikramı, bir lütfu. Bundan dolayı onlar diyor ki Allah akıl ile bilinmesi vaciptir diyorlar. Peygamberler görülmese bir insan ormanda yaşasa, İslam'ı duymasa, aklıyla bunu bilmesi lazım. İman etmese ateşe girer diyorlar. Ehlü sünnet ne diyor? Allah'ın şu ayetini okuyor. Diyor ki Allahu Teala ve mekunna muadibina hatta nebe'a rasula. Allah kimseyi azap cezalandırmaz ta ki peygamber gönderene kadar. Çünkü Ehlü sünnete göre peygamber gönderilmeden Allah onu mesul tutmaz. Ha, kimse İslam'dan duymadı. Onu ahirette e, imtihan eder. Onu ahirette imtihan eder. Ancak Allah, Allah peygamber müddet, gönderilmediği müddetçe çok kişiyi azap etmez. Alâ kulle hulâsa netice olarak mahturidiler ehl-i sünnet vel cemaat gibi bazı meselelerde iman ediyorlar. Bu meseleler bir sahabede. Sahabe hakkında kötü konuşmazlar. Sahabe hakkında güzel konuşurlar. İki, hilafette derler ki Halife Ebu Bekir, ondan sonra Ömer, ondan sonra Osman, ondan sonra Ali. Biz buna iman ediyoruz. Devlet reislerine başkaldırılmaz. Buna da iman ediyorlar. Zalim olsa da biz bunlara başkaldırmayız, sabrederiz diyorlar. Daha nububat, peygamberlikte bize Ehl-i Sünnet gibi inan inanıyorlar. Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre peygamberlik nasıl bilinir? Kerametleriyle, sıdık olmasıyla, hiç yalan söylememesiyle, ahlakla, bütün bunlar peygamber olduğuna delildir. Yoksa sadece kerametle değil, e, affen, sadece mucizeyle değil. Bilakis bütün bu yalan söylememesi, halim olması, işte e, bu, ahlandan, ahlakından dolayı gibi bütün bütün bu şeylerden dolayı peygamberlik bilinir, bilinebilir. E, Matürüdiler de bu konuda muttefikiz. Aynı şekilde kıyamette olan bazı, e, kıyametteki olan meselelere de bizim gibi inan ediyorlar. Cennet, cehennem, kabir azabı, mizan, sırat köprüsü. Ancak o rüya Allah'ı görme şeyinde cennette onda problemleri var. Peki e, matürüdilerin Ehl-i sünnete muhalefet ettiği meseleler nedir? Birincisi tevhid. Anlattığım gibi. Tevhid. Uluhiyyete önem vermiyor. Sadece tevhidi rububiyet olarak kabul ediyorlar. Sıfatları hepsini kabul etmiyorlar. Tevil ediyorlar. Yorumluyorlar. Sekiz tane sıfat. Hariç, o da akıllarına uyduğundan dolayı. O da kelamı kabul ediyorlar ama onda başka türlü inanıyorlar. Kelamı nasıl inandıklarını anlattım size. Aynı şekilde iman. İmana da İmandır sadece kalpte diyenler var, kalpte ve ağızda diyenler var. Dolayısıyla imanda da ee, problemleri var. ehli i sünnete muhalefete diyorlar. Aynı şekilde imanda istisna da edilmez diyorlar. Yani ben inşallah Müslümanım denilmez diyorlar. İnşallah dediğiniz şüphe etmiş olursun diyorlar. denin i sünnete göre denilir. Şüphe etmeyerek tabii. İnşallah Müslüman. Niye çünkü inşallah... Aleykümselam. Ee, Müslüman olarak ölürüm bu manada. Ehli sünnete göre denilir. Bu bilindikten sonra kardeşler şu anki anlattığım akide aşağı yukarı Maturidilerin akidesi ile Eşarilerin akidesi bir. Birkaç meselede çok cüzi meselede onlar ihtilaf ediyorlar. Ancak umum olarak bütün bu kaideleri hepsi kabul e, ediyor. Aynı inanıyor. Aklın akle takdim ediyor. Hepsi aynıdır. Dolayısıyla Maturidiler hakkında söylediğim inanç Eş'ariler hakkında da geçerlidir. Zaten onlar da diyor ki ehli sünnet ikidir diyor. Eş'ariler Maturidiler. Bazıları da diyor ki Diyanet'in kitaplarında da var. Ehli sünnet üsttür diyorlar. Hmm. Eş'ariler, Maturidiler, bir de Selefilik. İlk Müslümanlar Selefiydi diyor. Sonra Eş'arili oldu diyorlar. <gülüyor> yani kabul ediyorlar. Ancak diyorlar biz yine Eşari'yiz, maturidiyiz diyorlar. Ebu Hanife Selef'ti diyorlar. Ebu Hanife gibi iman etmiyorlar. Biz amelde Ebu Hanife'yiz diyorlar sadece. Peki Eşari ve maturidiler de dünyada ne kadar çoklar? Müslümanlar maalesef çoğunluğu Eşari veya maturididir. Hanefiler, Türkiye hepsi maturididir. Türkiye'nin hepsi maturidi. Hanefi olan ülkeler işte Afganistan, Pakistan, Pakistan, o e, Tacikistan, o gibi yerler hepsi maturididir. Eşariler ise e, Maroko, Cezayir, bu Arap ülkeleri genellikle Suriye bunlar eşaridir. Selefiler de işte Suudi Arabistan orada burada, Suudi Arabistan ülke olarak işte e, biraz, ondan sonra parça parça, orada burada her tarafta e, varlar ama e, maalesef Eş'arilik Maturidilik bu ümmete dağılmış. Ancak sen bütün bu anlattıklarımı yani gidip eş'arililere siz işte aklın akla takdim ediyorum. Siz böyle inanıyormuşsun, böyle adam diyecek ne ya? Ne diyorsun sen? Böyle bir şey hayatımda biz böyle inanmıyoruz der. Anladın mı? Kur'an Allah'ın kelamıdır der belki bil mi bilmez çünkü. Çünkü bilmiyorlar bunlar. Sonucunu bilirler. Der ki Allah yukarıda değil. Allah'ın eli yok. Bunu bilirler. Ancak bütün bu şeyleri falan bilemezler. Ancak iyi onların kitaplarını okuyanlar e, belki bilebilir. E, kısacası böyle sorusu olan var mı? Mekandan münezzeh diyorlar. Ne saat, dedim ya, okudum ya. Ne alemin üstünde, ne altında, ne sade, ne solda, ne bitişik, ne bitişmek. Yok yani o zaman. Ona gelmiş oluyor yani. Var diyorlar ama böyle bir inanç. Felsefi bir inanç yani. bütün Türkiye yayılmıştı ve o Allah'ınlar mı etiksiy veya ihtiyaçları da mı geçiyor? Hepsi, hepisi. hepisi. Evet. Çünkü okullarda evet. bu okutuluyor? Camilerde bu okutuluyor. Başka bir şey okutulmuyor. Benim zaten öyle öğrendim. Tabi öyle benim öğrendim. Öyle öğrenildi. Benim bağım azı. Öyle biz böyle biliyoruz. Öyle biliriz. Ya nasıl? biz hepimiz materyüll olarak büyüdük ya. Yani. Bilmiyordum <gülüyor> ne olduğunu aslında. Böyle görürüz. Bir de arkadaşlar da tercüme istiyor da. Çabuk yapmadım da. Arkadaşlar için tercüme de etsek olmaz mı olur mu? Ne kadar? Çünkü fazla vaktimiz yok. Benim Başka derse şey başlayacağız. Sonra şey dersin, zaten çekildi ders. Evet. Ee. Yani bu dersi siz tercüme etseniz insan, şey etseniz, istifade eden olur inşallah. i̇nşallah. Matürüdilik ne anlasınlar millet. bu küfür ist, istan ama auch das allgemeine dağ, dağ, dağ, dağ, die dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, dağ, onlar da yani küfre girmiş oluyor mu yani? Ya kafir olmuş mu diye soruyorlar, yani. <gülüyor> onlar kafir mi diye. Kafir ilim ehli tekfir etmiyorlar. Çünkü tevilleri var, şüpheleri var, şüphelerinden dolayı tekfir etmiyorlar. Çünkü diyorlar ki işte eli var dersek işte benzetmiş oluruz. Bu şey şüphelerinden dolayı tekfir etmiyorlar. Sonra diyorlar işte el Arapça'da kudret manasına da gelebiliyor, o alakası var. Bundan dolayı biz o manada anlayalım değil. Şüphe olduğundan dolayı tekfir edilmiyor ama şüphesiz ki bidat ehli. Ehli sünnetten Eşariler ve Maturidiler ehli sünnetten değiller. Kur'an akıllarını Kur'an'dan önce getirenler ehli sünnetten değiller. Dediğiniz gibi Ebu Hanife fıkıh İnkar ederse yani i̇nkar tamamen bu Kur'an'da ben bunu kabul etmiyorum derse. Bunlar inkar etmiyor aslında. Bunlar Diyor, kabul ediyoruz ama yorumluyoruz. Bundan maksat şudur, budur değil. Bir soru daha var, bir kardeş yazmış. Hem ki bir kişi vardı, selefiydi, akideyi anlamıştı ve ondan sonra maturidi oldu. Bu da Müslüman olarak geçip Müslüman mı? Ya da bir özürü var mı? Bu adam maturidileri ilim ehli tekfir etmiyor. Yani eşarileri maturidileri ilim ehli tekfir etmiyor. Onun için bu adam Müslüman. Ancak bu adam bidat tehli sapıtmış. Bundan ıı, uzak durmak gerekir. Ve ya Selefiliği o bilmedi. Tam olarak bilmedi. Veya Maturidilerin ne ol, Maturidiliğin ne olduğunu bilmiyor. Bilse akıl sahibi olan birisi bilen birisi Maturidilik Maturidi inancına sahip olmaz ve Eşari inancına sahip olmaz. Bilakis peygamberden gelen Selef inancına, sahabenin, tabiinin inancına teslim olmakta Allah ve Resulüne teslim olmak, boyun eğmektir. Budur inanç. Ki, denildiği gibi maturidilik sonradan çıkmış. Sonradan maturidi ortaya çıkarıyor. Eşarilik de sonradan çıkmış. Mutezile de sonradan, cehmiye de. Biz de dedik ki her sonradan çıkan nedir? Bidattır. Bir soru olacak. Maturidî, evet, sahip oldukları için biz lobiyüzük orada derslere de aldık. Şimdi bazı insanlar var. Şimdi bunlara duan bu ders duanlar. Şimdi orada gidip onların derslerine katılmak caiz midir? Caiz değil midir? Veya tabii namaz kılma orada şey var. Tabii namaz kılınır. Ancak onların derslerine katılmak caiz değil. Aleykümselam. Bidat ehli, biz Maturidîler bidat ehli dedik. Eşariler bidat ehli dedik. Bidat ehlin derslerine katılmak caiz değil. Niye, niye caiz değil? Çünkü bir sen bir sefer Selefi akidesini bilmiyorsun. bir. Onların hakidesin ne doğru ne yanlış olduğunu da bilmiyorsun. E sen onları dinlediğin zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorsun ki ayırt edersin. Dolayısıyla onların inancını öğrenmiş olursun. Veya kalbine şüphe girer. Çıkartamazsın. Onlar gibi iman edersin. Bu maturidi olan kişi gibi. Büyük ihtimal maturidilerle gezmiş. Arkadaşlarından dolayı maturidi ve onların kitabını okumuş, ondan dolayı maturidi olmuştu. Yoksa durup dururken insan maturidi olmaz. Yani sevgi besin. Sevgi tamam. Ondan dolayı caiz değil. arkalarında hmm. şey kalınır, problem yok. Bir da tehlilin hmm. arkasından namaz kılmak caiz. Hmm. Ha, onlar şirk işlediğini biliyorsan kılmasın caiz değil. Apaç, oldu değil mi o yani şirk olduğunu sen biliyorsan, bu adam, bu imam şirk o şey diyor. Ee, Süleyman Hilmi Tuna'dan medet umuyor. Şey diyor. Onun namazı arkasında kılmasın. Veya Nakşibendi şeyhinden medet <gülüyor> umuyor. Şirk işliyor. Kılmasın. Ancak bilmiyorsan kıl. Problem yok. Onu en akılcı nasıl çıkarabiliriz mesela birisine bir imam şey diye yani böyle bir şey. Yani illa araştırma diye bir şart yok. Duyduğun zaman kulağınla. Ve evet. yani bildiğin abi... zaman Mecbur, değil mi? mecbur değilsin. Açıkça, Açıkça gördüğün zaman, duyduğun zaman veya güvenilir birisi sana dediyse bu kişi böyle diyor diye, o zaman kılmazsın. Ancak görmediğin zaman la be, arkasında. O adam, o adam arkasından asılmak de, caiz değil. Çünkü o adam e, açı, apaçık şirk işleyen, şirke davet eden, hatta şirkin en büyüğünü işleyen birisi. Çünkü adam resmen kabirlerden medet umulur. Şeyhlerin tasarrufu öldükten sonra dünyayı idare eder, yağmur yağdırır. Şunu yapar, bunu yapar. Şeyhim geleceği biliyor. Sonra selef buna bunu kabul etmeyenlere reddiyeleri veriyor. Acayip acayip şeyler var. Kendisini cennetlik inan ediyor. Adam diyor ki hatta diyor. Diyor ki sen hanımınla ilişkide olduğundan bile şeyhini düşüneceksin diyor. Çocuk bereketli doğar diyor. Böyle diyen birisi. Bazıları Şimdi bazıları Nakşibendi'yim diyor. Bilmiyor nakşibendiği Öyle uymuş. Anladın mı? Ama Nakşibendi hocaları falan Nakşibendi'nin inancında şirk vardır bu. Kendi kaynak kitaplarında geçer. Temelinde şirk vardır. Ancak bazıları öyle edinli uymuş falan, bazıları yapmıyor falan. La zorlaollaivil bilmediğiniz zaman ee, kılın, Ama bildiğiniz zaman şahısları kılmayın <gülüyor> Korkun besok mich. Und dann werden karasi, also stüle aufgesteckt. Für Allah s.a.w. Dann wird er zu Dawud a.s. sagen, Lies von den Zebur. Und dann wird er lesen. Das ist voll schön. Dann wird er sagen, habt ihr was schönes gehört? Dann Mohammed s.a.w. vom Koran. Dann wird er sagen, ich werde noch was schönes. Und dann wird er selber Surat rahman lesen. <gülüyor> <gülüyor> yani ben, tam olarak, 3 May Müslümanlar gelecek, kart işte ey kolum falan. Sonra Dawud a.s.a.m. okuyacak falan. Öyle mi dedi? Evet, evet. Bu hadisi bilmiyorum ben. Ancak her cuma Allah-u Teala'yı ziyaret etme hadisleri var. Sahyada. Ancak bu hadisi bilmiyorum. Ben. Ve sünnete göre kişinin imanı ne kadar büyükse Allahu Teala'yı o kadar güzel bir şekilde görür. Ve imanı ne kadar büyükse Allahu Teala'yı o kadar çok görür. Görmeler de değişik. Bir camilere yani görüş ya da eee camisi ya da e, Diyanet böyle e, e, aidat veren kişiler de var. E nasıl evet. olacak? Vermeyin. Vermeyin. Caiz değil. Yani çünkü o bu adamlar Amerikanlılar falan bilmem belki adamlar bidat tehli falan değildir. Bilemiyorum. Yani belki adamlar e, eş falan değildir. O Markan normal Markanlar öyle de. Türkler Maturidi zaten malum. Vermeyin. Eğer yani şey etmek istiyorsanız ee, kendi selefi merkezlere verin. Şimdi onlara para versek o zaman e, günahı günah işliyor mu? Onların dalav ettiğine yardım etmiş oluyorsun. Onların... Bilerek verirsen doğru değil. Yani yardım etmiş olursun. Doğru. Ancak bilmiyorsan falan allah Teala inşallah onu ecrini alırsın bildiğiniz kadar e, vermeyin. O demin saydığımız şanstlar mesela, o Cübbeli Ahmet falan. Bunlar e, yaptığı şekillerden yani yazılı mı yoksa resmi böyle yani? E, kursu e, hem, yok hem sözler, kendi kitaplarında. E, onun e, şeyi kitabı var. Yani, biz at kendi sözleri mi? Ben de bir kitabı var ismi rabitatul Aliye fi tarikatil aliyye diye öyle rabıta hakkında kalın bir kitap şöyle bir kitap, rabıtayı destekliyor diye. Şeyh'ten de medet umulacağını, ondan yardım dilineceğini şeyhin her şeyi bile resmen açıkça yazıyor yani. Çünkü bunu sorma nedeni Çünkü insanlar bunu deyince inanmıyorlar hemen. Yani bu kitaplara gösteriyor. Yani bu rabıta bölümün... kitabında da geçiyor. Onun yani iştirak ettiği tefsir var. Ruhul ha. Furkan. O da yazma. Bu tefsir. ikinci cildinde şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki, işlerinize, işlerinizde hayrete düştüğünüz zaman kabir ehlinden medet umurun. Yardım isteyin. ikinci cilt sayfa 80-90 arası. Bak, Ruhul Furkan. Tamam. <gülüyor> Can bir sorun daha. var ee, <gülüyor> Sen, yani, yani, hani, e, Bunlara aidat ya da şey vermiyoruz, ee, bakkallarında bir şeyler alabiliyor muyuz? Bir alın, onda problemi Hayır. yok. Nasıl Yahudi Hristiyanlardan alıyorsanız, onlardan da alabilirsiniz. Abi, hocam, e, şu, şu açıkça gösteren onların e, etlerinden e, alabilir miyim? Yok. Açıkça şirk olduğunu biliyorsan evet. kestiği etten yemezsin. Etleri... Kes, kestikleri et mi? Kendileri ke alıyor, kesiyor, e satıyor yani mu yoksa kendileri siren, mi kesiyor? Mesela kendileri mesela... kesiyorsa almayın onlardan. Sıra. Biliyorsanız açıkça şirk işlediklerini. Kesen kişi mesela değil mi? Ya, biliyorsanız açıkça şirk, şirk işlediklerini. Vallahi hacı ya, şirk yani şey, mi şirk, da? kısacası şöyle, şirk, Allah'a has olan bir şeyi Allah'tan başkasına vermektir. Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermektir. Allah'ın hakkının en önemli, en büyük şeyi de ibadet etmektir. Allah'ın hakkıdır, ancak Allah'a yapılır. Sen bu ibadeti Allah'tan başkasına yaptığın zaman Allah ile o şahsi bir tutmuş olursun ve şirke girmiş olursun. Örnek vereyim, dua ibadettir. İbadetin ta kendisidir. Allah emrediyor bana dua edin. Diye. Dolayısıyla ibadet olduğunu anlıyoruz. Sen bu duayı Allah'tan başkasına yaptığın zaman Allah ile o şahsı bir tutmuş oluyorsun. İşte şirkin manası bu. Dolayısıyla türbelere gidip ya şeyhim yardım et. Bana şunu ver. Bana çocuk ver. Bana imtihanın geçmesine şey bu şirk. Bunu yapan insanlar arkasında falan namaz kılınmaz. Ne isteyen varsa Allah'tan isteyeceksin. Zaten. Evet. E, Evet, başka bir şey anlatmak zaten. Veya kurban, kurban, kurban mesela, kurban kesmek. Bu da taştığı gibi bir şey olmuş öyle. Tabii Hristiyanlar da Meryem İsa aleyhisselam'dan istiyorlar. <gülüyor> Ey İsa yardım et evet, diye falan. Hayır. Evet. <gülüyor> Hayır. Şey, ee, sorular bittiyse ikinci derse geçelim. Soru var daha. Şey, Hristiyanlar da Yahudiler de de şirk işliyor ama biz onlar onların etini de yiyebiliyoruz yani. Evet, bu Yok, aynı değil. Çünkü ehli kitaba has bir şey var. Allahu Teala ehli kitaba has bir ruhsat vermiş. O da Yahudi ve Hristiyanların kestiklerini yemeği caiz kılmış. Bunun dışında diğer müşriklerin kestiklerini yemeği caiz kılmamış. Hinduların, şunların, şirk koşanların. Süleymancı bu şirk koşan, Müslümanım diyen kim olursa olsun. Fakat şirk koşan insanlar Yahudi ve Hristiyanlar değil ve müşrik. Onlara halen caiz değil. Yani Yahudi ve Hristiyanlara ayrı bir delil var. Ona göre amel ederiz biz. Nasıl şimdi? Benim anlayışıma göre bu Hristiyanın kestiğini yiyebiliyoruz mu? Evet. Nasıl yiyebiliriz ki? Bu Hristiyan abdesti değil, namazı değil. Ee, şimdi size komut geliyor ama anlayış olarak evet. bunu bir, bir öğrenmemiz lazım. Evet, evet. Çünkü Allah diyor ki yani. Müslümana gülmek herhangi böyle bir şey soruyorsam günahtır. Şimdi ben bilen bir insana sormaya geldim. Çünkü Allahü Teala Kur'an'da beyan ediyor. Diyor ki Onların yiyecekleri size helaldir. E, yiyecekten maksat tabii ki kestikler. Çünkü Hindunun yiyeceği de yiyecek getirse yiyebilirsin. Onda bir problem yok. Ancak buradaki <gülüyor> maksat kestikleri. Bundan dolayı ilim ehli diyor ki e, Hristiyanlar kestikleri caizdir diyor. Besmele çekmeseler dahi peygamberimize bir et getiriyor ehli kitabın kestiği e diyor ki besmele çekmedi diyor peygamber diyor ki sen besmele çek ve ye diyor. Dolayısıyla bu sadece Hristiyan ve Yahudilerin kestiklerine hastır. Ancak kesmeleri şarttır. Burada kesiliyor mu o problem işte. Ve buradaki çoğu, Almanya'da ve Avrupa'da, çoğu insanlar Hristiyan mı o da başka bir problem. Herkesin burada olmasa bilim olmak için burada veririz. Boşluğumuzu dolduruyoruz yani. Her Müslüman her şeyi bilmiyor. Sormazsan evet. ilim öğrenemezsin. Müslümanlıkta ayıp diye yok. şey yok. Hayal edersen, Bilmemek utanırsan arı. ilim öğrenemezsin. Soracaksın, kafana takıldığı her şey soracaksınız. Ben de eskiden bunu kabul etmiyor. Hayır ödümünden aslında anlatayım. Hani o yüzden buradayız. Evet. Arkadaş davet etmiş. Evet. Sorularınız varsa sorun diye. Ben de o yüzden gelmişim buraya. Tamam, tamam. Şimdi benim cemaatım burada bana gülüyorsa bir herhangi bir soru. Yok hani gülmek oldu ya burada. Yok yok sana gülmüyor. Sen, Senin sen e, yani. so, soru şekline biraz sen şey dediler. Ben her şeyi bildir. bilemem. Yok yok yok. Sen tamam. kusura bakma inşallah. Sağ ol. İkinci derse geçelim. İkinci ders ee, hangi ders?